Siz uyurken modern sabahlar da yer yerinden oynadı. İyi kalp insanlar hepinizle günaydın. Modern sabahlar başladı. Uzun da bir ara oldu. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk ve ilk günden biraz geç kalmayla başladı. Faal'i birazdan burada olurlar. Sizi en çok sevinin kim olduğunu bil istedim o yüzden. Normalde iki çalardık onlar gelene kadar ama heyecan ayrı şey, mutluluk ayrı şey. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern Sabahlar insanlar adet olduğu üzere yeni yayın dönemini yine ACDC back in black ile açtık Modern Sabahlar karşınızda bulunan böyle de yağmur falan yağmaz <gülüyor> Çok karlı olmadığı sürece veya çok yorgun değilsek hafta içi her sabah En uygun saatlerde <gülüyor> size size özel saatlerde saat Yalnızca şey size oluyor. özel saatlerde bir günaydın diyelim ya. ya kim var sen... kim yok bir takım adamlar gülüyor bir şeyler Herkes burada. Herkesi yoklaması Herkes yapılsın lütfen yoklama ya. Yoklama yapılsın evet yoklama yapılsın. Ege Kayacan. Buradan. Oktay Demirci. Present. Bunu demen zaten <gülüyor> bütün bu ayarlamalarımız. <gülüyor> Fire Önç here. Aramızdaki fark biraz daha ortaya çıksın. Yavaş Mevcut diyorum. demeni beklerdim Hayır, ben özür, özür dilerim ya. Geleneklerine bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Hem Modern sevaplar dinleyicileri. <gülüyor> bir dakika, oo. bir dakika, bir dakika. İlk günden labarbarlar falanlar filanlar. Modern ne oldu? Pekley heyecanlısınız ya. Yavaş yavaş toparlanacağım. Ben bütün gece uyuyamadım ya heyecandan. Ne oldu? Yani Hayırdır? bir biraz uyudum. Yani <gülüyor> <gülüyor> birazcık. Saat 2'de de eve gittin. 2'de mi gittim? Kaçta gitti noktay? Yok ya iki de değil niye iki de e adam dükkanda değildi ki dün gece. Erken erken gitmiştir evine. Doğru Aslında ya, seni sen... sordu. Sen uyuyabildin mi? Rahat mıydın? <gülüyor> Rahat mıydın? Nasıldı? Çok rahattım ya. İyi bayağı iyi, evet, iyiydim e, ya. Sevgili dinleyiciler biz geçtiğimiz günlerde Oktay'la konuşmuştuk. E, belli bir konu. Ne zaman açılır programda diye. <gülüyor> Yani en azından ne zaman ima edilir diye altıncı dakikada ima <gülüyor> edildi. Teşekkür. İma edildi. Ne <gülüyor> ima edildiğinde açık açık söyleyelim. Hiç imaya falan gerek kalması. Fahir öncün önümüzdeki günlerde doğum günü. Yani, yani olaylar olaylar bugünlerde. <gülüyor> hakikaten yani bu olayların da Fahir'in doğum günden öncesine denk gelmesi. Denk gelmese, Hakikaten evet. çok güzel oldu. ima ile Cima arasında çok ince bir çizgi <gülüyor> var. Hocam Cima konuştun <gülüyor> Daha erken. <gülüyor> daha erken. Daha erken hocam. Daha erken daha ona bir bayağı, bayağı Ya ver. Bugün sadece başlayan biz değiliz ama 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4. Dör, Onlar, dör, da dör, dör. Onlar da başladı. Onlar da başlıyor. Onlar kardeşlerimiz. Kaynı. İyi ee, başlasınlar artı canım dördü. ama sanki bize başlıyorlar başlıyorlar ee, da. Onlar kendilerini kurtarsın. Kendilerini okusun Kendilerini kurtarsın. Biz kendilerini öyle tavırlı konuşmayın. 17 milyon mini mini. Arkadaşımız... ne minimini bıyıklı, bıyıklı adamlar var ya aralarında. <gülüyor> 60 aylık ya aylık diye hesap edilen çocuk mu olur <gülüyor> okula başlayan 60 aylığı geçtiyse dakika, aylık olarak hesap edilirse tabi bir takım şeylerde ee, ne senden niye onu hiç konudan bahsetmedik evet ya, bahsedeceğimiz konu yani, yani, yani daha ilk sadece... dakikasında 4 artı 4 konuşmaktansa bilmiyorum burada Ege Kayaçının. Ali artık Leci. yalnız Alin artık yalnız bir çocuk değil onun mutlu onun mutluluğu var biz üredik sevgili dinleyiciler. Siz yatarken <gülüyor> biz üredik e yaparken biz üredik diyorsunuz ki 3 ay tatil olur mu Öğrencmen Yeterli gibi, bir süre. Yandım. Bence yeterli bir süre. Çay aslında kısa bir süre. Tamam, sürecini düşünürsen ama Hepsini o tatile denk getirmek için bayağı bir sıkıştık. Bir arada bayağı çıktı. Bayağı bir hızladı. Nasıl memnun musunuz Ege? Memnunuz. Randıman alabildiniz mi ikinci bebekten? Çok randıman aldık. Yani, yani hakikaten. Yani Gerçekten, sağlıklı oldum anlamında soruyorum. Tek soru bir bu. yalan tarafı var. Ne? E, aynısı. Aynısı yani. Aynısı dediğin ilk modelin. Prototip i̇lk modelin mi? aynısı. Yani evet. hal hareket, davranış olarak ha, Bir taraftan bizim yok tip olarak. Tip olarak ben sana söyleyeyim aynısı değil. Yok yok aynısı biz eski fotoğraflarla karşılaştırdık yani şey gibi oldu iPhone'un yeni modeli falan yani hmm. şey yani 4 yani. gibi mi oldu? Tabii 29'unda bizim oradaki hastanede <gülüyor> tanıtımını yaptılar. <gülüyor> Ali'nin eski gibi oldu yani böyle <gülüyor> bir yeni bir şey değil. Size aynı geliyor olabilir ama ben şunu açıklıkla söyleyeyim Ali'nin yanında hiç söyleyemedim ama aynısı değil. Tabii canım yani o kadar, o, onu da tabii ki bir S modeli gibi maşallah sevgili niçler. Yani bir de siz ikiniz de ailenizin ikinci hatta Fahir dördüncü çocukları olduğu için bazı şeylerde de. atık muamelesi gördüğüm için yıllarca. Açık söyleyemiyorum ama yani ikinci çocuk olmak kolay da değil. Yani kalbinizi kırmayayım ilk program neşeyle geldiniz buraya falan. Hmm, ne oluyor abi? Nasıl, davran, nasıl davranılıyor? Nasıl oluyor? Esprisi kaçmış oluyor. Hmm, gazı kaçmış kola gibi mi? Yani. Ay. O da şeymiş ya. Daha siz daha 15. günde bakıyorum. Çocuk esprisini kaybetti Ve ya. Gece de 3.30'unda kalktım ben gaz çıkarken. Bunu ben daha önce yaptım ki diyorum çocuğun kulağına. Yani, <gülüyor> Fısıldayar. <gülüyor> <gülüyor> Kafasını döndürüp her şey ilk olacak diye bir şey yok. Derse bir gece <gülüyor> görürsün. <gülüyor> La, o zaman işte. Küçük yaşta laf sokmaya başladıysa özel bir yeri olur. Peki siz Alin'den sonra böyle şey yaptınız mı yani bir değişik hani model olması için bir çabanız oldu mu? Model dedin? Aynısı diyorsun. Belebele ya. bele yapmıştık gene aynı, <gülüyor> <için>. <gülüyor> gene aynımıştık daha hay Allah ya, hay Allah ya. Böyle dinleyicilerimiz Senin... de yaptı, onları da çok merak edeceğiz. Evet. Boş durmamışlardır herhalde. herhalde üreyen dinleyicilerimiz, üreme yolunda dinleyicilerimiz... adımlarını atan dinleyicilerimiz oldu düğünler, şenlikler. <gülüyor> Eminim düşünen dinleyicilerimiz vardır. Düşünen dinleyicilerimiz Onlara vardır. Onlara bir kez daha düşünün deriz. Mesela biz düşünüm düşünmeye devam edenler de var. Doğru. Yani biz düşünmeye devam edenler de var. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Oo efendim hoş geldiniz. Ama efendim <gülüyor> bakalım <ki>? tanıyabildim mi <gülüyor> bakalım bakalım tanıyabildim sabah ben. sabah alkol alan kaç kişi var şehrimizde? <gülüyor> evet kim olabilir <gülüyor> kim olabilirim acaba ben? Cemil bakalım. Bey siz misiniz <gülüyor> Cemil Bey? Cemil Hanım. Türkan <gülüyor> Hanım. İrem, İrem ben, İrem ben. Haa, Hay Allah, ben. İrem Hanım ya. İrem abimiz. <gülüyor> yaptınız yani, Hoş geldiniz İrem Hanım. Ne buldunuz. yaptınız, ne ettiniz? Nasıl geçti yas tatili? Ben bir şey yapmıyorum, bilemedim ama onu söyleyebilirim yani. Gayet tek başıma devam ediyorum hayatıma yani. Üremedim. Diyorsunuz. Burada evet, sinyal evet. mi veriyorsunuz? Tek başıma hayatıma devam ediyorum. I will survive. Yani, yani, üç, yani çok özür dilerim İrem Hanım. Üç ay ara verdik. Aradınız ve üremedim diyorsunuz daha ilk cümlemiz olarak. Hayır sizde ilginçlik yani. İzleyicilerimiz üremiş mi? Böyle bir şey olabilir mi? Sanki yani izleyici kitlenizde herkes ürecek diye bir şey mi var? Hiç. Yani? Hiç yani. Biz mi? hepsi de demiyoruz. En azından bir kısmı üreseydi Ya yani başka türlü bu yaptığımız programla başka türlü dinleyici arttırma Şansımız yok, o yüzden pek şansımız gülrememiz. Ya fiziksel olarak gülemedik ama arkadaştır çevresi olarak gülüyoruz. O yani da yani bir üreme. üreme. Ya bu konu, bu konu çok uzadı ya. Ya bence de. Ne ya. konusu? Ne yaptınız? Yani evet, siz ne yaptınız? Siz <gülüyor> ne? Bir dil öğrendiniz mi? Bir kitap okudunuz mu? Hangi maça gittiniz mi? Bir kahveye gittiniz mi? Bize onlardan bahsedin. Vallahi hepsini yapıyorum şu an saydığım Gokkar Bey yani. kahve falan da maça falan. Hangi kitabı Öyle okudunuz? Ya. Kitap. Kitabı söyleyin. Hangi kitabı? Kit kitabı işte Açık Oyunları'nı okudum. Erebos vardı onu okudum. Onun Çizim filmi falan, vardı onu niye yapayım. boşu boşuna okudunuz İrem Hanım? Kaç Herkes saatte okudunuz onu? Da, filmi iğrenç yani. Çok kötü Hangi de filmi. Hangisiydi filmi ya? Julian Mur'un oynadığı mıydı filmi? Hangi Vallahi filmi? Vallahi bilmiyorum yani. Açır açmaz kapattım. Çok iğrençti filmi. Film oynadı haftalarca sinemada. Niye? Erotik falan mıydı İrem Hanım? Ya hayır, hiç bilmiyormuşuz aştı koynları mı? Aştı koynları mı? Hunger, hunger yani. management diye geçer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> herkes aç sonra yürüyor işte, herkes böyle, böyle bir. E ne güzel yani. işte üremeli üremeli bir filmmiş. Konuyu da siz bir türlü kapatmıyorsunuz ama. Ürememem yani. <gülüyor> Hadi biz aştık hani tamam. Hayır problem ya herkes bir yani bir gün süre sürer sakalar hani. On on amatör yani. Yoksa bir şey yaptığım değil. Peki. <gülüyor> Siz yoksa üreme vesvesesi değilim diyorsunuz yani. Yani spiyonuz yani. Allah telefonu açer hiç... açma yalnız başıma falan. Sizin biraz... yazın böyle erken mi kalkıyordunuz Ürem Hanım yazın? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bilmiyorum niye bu kadar erken kalktım da öyle oldu bugün. La, ya niye biz, biz başladık diye erken kalktınız değil mi? Biz öyle anlamak istiyoruz. Yok şimdi sıma Yok canım İrem Hanım çalışıyor ben artık ya. biliyorsunuz. Çalışan bir kadın olduğu için haliyle. Evet Fahri Bey biliyor yani kendisi. Ne iş yapıyor İrem Hanım şu anda? Söylemeyeyim özel bir şirket. Özel bir şirketle Tabii çalışıyor. Tabii çalışınca kariyere verince üremeye fırsatta <gülüyor> kalmıyor. Kariyeri verince anlatır şirket. Peki peki çok teşekkür ederim. İyi günler efendim kolay gelsin. Güle güle görüşmek Valla işte İrem Hanım sabahları ve akşamları biraz boş oluyormuş. Öğlen biraz yoğunluğu var. O da olmayaydı bayağı iyiydi yani. Bu arada ya yamanlığımızdan, seviyemizden hiçbir şey yitirmediğimiz herhalde daha ilk telefonu bağlattığımızda net bir şekilde ortaya kondu. Evet. Yani dinleyicilerimiz şey demişler. <gülüyor> 3 ay 3, 3, 3, 3>, 3>, 3 ay sonra bunlar adam Old gibi bir programla mı düzenerler yoksa eskisi gibi mi devam ederler falan isaret etmesinler. Aynen. Aynen. Hatta bir telefon daha alalım. Alalım alalım. Vallahi hassas oluyor ya. Üremişler mi? Günaydın efendim. Günaydın. Good morning. Hı -hı Eçirliklerden de aramıyorlar. Allah Allah. Abi arayacaklardı, söz vermişlerdi. Demek ki unutulmuş. Belki macerasal çilinginden ararlar. Cebimde uç, Uş... yo küçük alma <gülüyor> var. Cebimde uç, uçuk alma, alma var. <gülüyor> ben maksandım ah. senin kadar iyi değilim. Abi biz, yani biz de yıllarımız mükemmel mükemmel ya yıllarımızı verdik ya, yıllarımızı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Doğu Üzdemir. Doğu Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? İyi ne post Üreme falan varmış herhalde. Ya öyle biz burada. <gülüyor> <gülüyor> Üreme ya. var evet. Sizde var mı? İşte yok biz var diye geldik. <gülüyor> o o tanıdığınız arkadaşı içeri ama. Siz tanıdığınız <gülüyor> gibi bir şeyden bahsediyorsunuz. <gülüyor> öyle biz. bir kampanya yok. Kampanya yok, değil yok, bu. Hemen. Yok şey yok yok bey. Belli, belli yerlere gitti benim şey mesela merak etmeyin. Sizle alakası yoktu Alet ettim kusura bakmayın. Olsun, olsun Bizim hoşumuza gitti yine. Sonuçta, sonuçta üreme varsa Biz alet olalım. ikinci defa oluyor Bu programımızda. Ne no. no. Araya kaynıyoruz. Alet, alet mi? Evet hakikaten. Daha önce de gene Herhalde bir hanımefendiye gönderdiniz değil mi mesajı? Yok be ya tam olarak öyle değil de Yani şey e e Evrene mesaj mı? ortağımıza mı Gönderdiniz? Ha, evrene evrene Evrene güzel. Ya Doğa Bey yani zaten alet oluyoruz bari bir işe yarasın. Ya. <gülüyor> Yanlış ya yunuş yerleri götürüyorsunuz? Gönderiyorsunuz mesajı. Yok efendim ya bu ekşi sözü jargonudur da oradan geldi ben aklım. Benzeri bir şekilde tabii. Peki, Peki efendim. Çok Peki. teşekkür ederiz. Peki. Görüşmek Nedir üzere. Nedir bu şeyin hali ya? Ne oldu? Bütün Ankara okula mı gidiyor bugün? Trafik mi? Neredesiniz? Ya ben İncek'teyim de aslında herhalde en olunmaması gereken yerdeyim yani. Bu arası sabah bir yoğun oluyor galiba. O Ted'in servisleri falan filan başladı değil mi? Evet, Yok başımım felaket ya. Arada, siz yine iyi gelmişsiniz ben beklemiyordum açıkçası. Abi sabah önce sizin yaş kaç? Ben yaş 34. 34. Ne arıyorsunuz şimdi? 60 ya? yaşında falan gibi konuşuyorsun. <gülüyor> siz yine iyi ben gelmişsiniz. <gülüyor> geçen gün şeftali aldım, altı hep çürükleri koymuş. <gülüyor> Neydi, ha, kö kö Allah'tan köprümüz yok ya. <gülüyor> bu da e bu da emeklilik cümlem olsun üzere. <gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz hocam. Ben gene anlamadım köprümüz olmaması. Ya işte İstanbul'da, şey İstanbul'da, İstanbul'da köprü kahret. Evet, evet. Ama evet. adamla konuşunca sen bir 15 attın yani. O yaştan sonra biz niye köprüyle datçadaymış gibi konuştuk ben şeyle. <gülüyor> Doğru. Emekli olmuşuz Datçı'ya yerleşmişiz gibi. Biraz unutmuş falan Türkçe. Neyse Özellikle biraz ne, nem falan, falan konuşursunuz her şey çok güzel olur. Aa, o ko konu kapandı değil mi? <gülüyor> Ney? Nem konusu, nem konusu kapandı. Nem konusu tabii canım. 17 Eylül, ne ne mi? Yo şeyle başlayacak o. Gerçi bizi çok ilgilendirmiyor da. İzmir aslında şey de çok o kadar soğuk değil ama nem var. <gülüyor> ne oldu? Var, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hattımızdaki dinleyicileri patır patır düşürdünüz. İlk Gitti. günden bütün hattımızdaki dinleyicileri kaybettik sevgili. İlk günden bela okumaya başlayacak dinleyicilerimiz. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Unutmasınlar şöyle. ki okudukları bela döner dolaşıyor. Dersiniz bir, bir, bir hafta şey. ara verelim. <gülüyor> bir, bir bir ne dersiniz? Bir, <gülüyor> bir <hafta> bugün <gülüyor> bir sürprizdi. Bu hafta ara veriyoruz. E zaman... öyle mi zaten? Okullar ilk Neymiş? bugün iki gün. Zaten e, müsün zaten bütler var. <gülüyor> Tabi gündemde <gülüyor> sınavlar için programımızı yapamayacağız. <gülüyor> Doğru sevgi dinliyorsanız bütler var. Bilmemişsiniz onu büt. Diyorum ki ben birer kahve but. alıp yaşam alanına geçelim. Evet. Aa yaşam alanına ilk defa geçeceğiz. Sevgi dinleyiciler bizim radyomuzda artık bir yaşam alanı var. Onun izlesini lifestyle. <gülüyor> Yarın bir gün entişlikten radyomuza gelenler olursa buyurun buyurun <gülüyor> ya, hep beraber yaşam hep beraber. alanına gidelim derken zorluk kafe yerdiler lifestyle please diyecek. lifestyle ha <gülüyor> hem tamam. hayatımızı yaşayalım orada doyasıya lifestyle bir kahve çikler içelim ya modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar ben diyorum ki ilk günden biraz sohbeti aban alım yarına itibare sermeye başlarız. Abi doğru ben de daha iyi bir fikir gelmiyor aklıma. Valse şey yapalım. Yani zaten ya da ilk gün serip sonra da aynen öyle <gülüyor> devam ilk edebiliriz. Başka bir arası onu. yok. Onun gibi bir şey yapmamız lazım. Bugün serbest çağrışımlar. Bugün tanışma günü olsun. Tanışma günü olsun. Herkes Çünkü kendisini... belki yeni katılan yeni de olmuş olabilir aramıza. Çünkü 3 ay basketbol için çok uzun bir süredir. Herkes değişti, kişiliklerimiz değişti. Evet. Ya, neler değişti? Neleri öğrendik? Neler neler, neler öğrendik? Bu yaz ya küçük esnaf olmayı öğrendiniz mi? Neler neler öğrendik, neler yaşadık <gülüyor> çünkü esnaf olmak küçük hesaplarla ayakta durmak bunların hepsi artık hayatımızın bir parçası diyoruz. Bizim için öyle evet. Hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz öncelikle. Ee, bu sezon ne yapacağız? Enjektil biraz onlardan bahsedelim. Evet. Ee, bu sezonumuz tabii ki yepyeni düklerle gene eskilerden de tabii ki. <gülüyor> Eskilerden de bir şeyler olacak, yenilerle beraber harman edilecek. Neler var mesela Oktay? bu sene? Ne? Kışın soru... ne yapacaksınız? Benim birkaç sorum var. Onları ha bir dakika bu o soru buranın değildi. Kış hazırlıkları ayrı. Kış hazırlıkları. Tarhanamızı <gülüyor> zaten serdik. O soru buranın değildi. Şimdi benim programla ilgili bir iki sorum var. Öncelikle tamam. size sormak istiyorum. Fire Şimdi bir durumu da söyleyelim dinleyicilerimize. Yani biz e, bu yaz ayı boyunca her gün buluştuk ama başka başka koşuşturmalarımız olduğu için programla ilgili çok şey çok yapalım. Çok konuşamadık. Evet. Bir noktadan sonra da e, birbirimizden tiksindiğimiz için yan yana gelmemeye gayret ettiğimizden. E, <gülüyor> <gülüyor> orada da çok konuşmamaya çalıştık. B, bize de bir fırsat Siz oldu, oldu yani. yani bu program. <gülüyor> Baya bir ara verince yani insan hakikaten. Bir sohbet etmek için. Evet sen sor. Şimdi soruyorum. Bahire Bey, size soruyorum. Program ne zaman başlıyor? Program genel, yani temel birinci sorudan itibaren etmeden. <gülüyor> Mantetçe olarak, mantet olarak, manteti aynı uygun olan, en uygun olan gün içinde tabii kişiye ki. Kişiye özel saatler. Kişiye dedi. özel saatler. Herkes açtığı anda programı bulacak radyosu. O Herkes açtığı zaman değil. Yani. Hayır hayır o şekilde. En işte, azından bir müzik olacak. Bir müzik muhakkak. Müzik düşünüyoruz bu senede. Kesinlikle müzik var. Ondan müzik, vazgeçmiyoruz. Bayağı ağırlıklı. Müzik ağırlıklı mı Müzik programınızın içinde yüzde kaç ağırlıklı olacak? Şöyle ki şimdi okta insanlar uyandığı zaman tabii ki böyle gargar gar konuşan bir takım adamlar duymaktansa. Müzik duymaktan. Müzik. O şarkı, <gülüyor> müzik. <gülüyor> müzik istiyor. <gülüyor> <gülüyor> müzik istiyor bazıları. Onların müziğini en güzel şekilde müziğimizi Peki. devam ettireceğiz. Ege Bey size müzikle ilgili bir soru sormak istiyorum. Ne tür müzik? <gülüyor> Hiç Türkçe çalacak mıyız bu sebebi? Tabii canım çalacağız bol bol. Aa tabii. Bol bol canım. diye bol yazıyorum bol. ben burayı. Bol bol yaz. Karamik'e Halil çalacağız. Yani. <gülüyor> Peki. Müzik konusunda başka sorumuz olmadığına göre <gülüyor> müzik konusunu bir daha kapatalım daha müziklemeyecek, abi. Müziklemeyecek. konuyu kapatalım. Sohbetler <gülüyor> kısmına geçiyorum. Sohbet, Sohbet konusunu sohbetler. düşünmek dahi istemiyorum. Sohbetler konusunda alt başlık <gülüyor> olarak köşeler. Köşeler kısmında bir iki sorum var. Muhakkak ki köşelerimiz. Eee evet. iki sorum size. Teşekkür ederim. E, bu sene küçük mübahis olacak mı? Olacak. Ha. Olacak yazıyorum evet, yaz. buraya. Yanına da şart hoş diye yaz. Parantez içinde yazıyorum onu Fahir. Teşekkürler. Programımızın bir özelliği de her şeyin birebir zamanlı devam etmesi. <gülüyor> Mesela bu yazılar. Hepsi yazılıyor ve bu yazılırken susuluyor. Ve özellikle de parantezler belirtiliyor. Çünkü radyo <gülüyor> e, görsel bir şey olmadığından orada dinleyici parantez olduğunu bir şekilde <gülüyor> vermemiz lazım. Onda en güzel yolu parantez içinde demek. <gülüyor> Fahir Bey e bir sorum var. Lütfen, benim. Burada lütfen. dinleyici soruları... Biraz da dinleyicilerimizi Dinleyicilerimizden yani gelen sıkça sorular. <gülüyor> Kışın ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ay gelen. pardon, o başka yerle alakalıydı. <gülüyor> Fahir Bey ise, e, bir soru geldi benim içimden. Lütfen. E, programınız başlayalı, kaç dakika oldu? Baya baya... 28, 28 dakika 28, 28. oldu mu? 20, 28. 28, dakika. 28 dakika olmuş. Tam 28. vaktinde başladığımızı da düşünürsek 28 dakika. Fiili olarak 28 dakika... <gülüyor> Olmuş programımız başlayalım Bu süre içerisinde herhangi bir... Pişmanlığınız ee, oldu. Hayır. Herhangi bir yavanlaşma, Yav bir <gülüyor> serbest çağrışım, bir San Francisco sokaklarına gitme mecburiyeti... İlk hafta serbest hocam San bir bir Francisco şey sokakları... yaşanmadı. Yaşanmadı. Bundan böyle de böyle mi devam edecek yoksa böyle mi olacaktı? <gülüyor> böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? San Francisco'da toplu indirim. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Üçlük gezildi. Evet. Ee, neydi soruyu ben bir daha baştan alabilir miyim? Teşekkürler lütfen. Sorularımızı tekrar etmiyoruz. Tekrar etmiyoruz. Yayın en büyük prensiplerimizden bir, bir tanesi ee, Bu sene ilk hafta serbest. Ondan sonra... E, i̇lk <gülüyor> haftadan itibaren dibine iyice dibine vuracağız. İyice, iyice serbestleşeceğiz. Ee, her türlü edepsiz, edepsizlik bu sene e, tabii ki e, programımızın vazgeçilmez köşelerinden bir tanesi. <gülüyor> <Müzik> gibi. Müziğimiz <gülüyor> Müzik gibi. Müziğimizin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Edepsizliğimiz de aynı şekil. Sıkıntı yok diyebilir miyiz yani? Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. Dinleyicilerimizden de soru alabiliriz. Evet Sonraki yani, biz söylemeyecek çünkü biz Nisan... bugün açıldı değil mi? Otda de bugün açıldı. Otda yani yeni gelenler açıldı. vardır. Otdaki ilk gün yaşayanlar vardır. Nasıl evet. bir okul, nasıl bir hayat. Keyifli mi olacak? Peki bu üniversite hayatımda müzik ne kadar yer, <gülüyor> ne kadar tutacak? yer tutacak falan bunları merak edenler vardır. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Yeni yayın döneminde neler olacak programda? Ve beklentileriniz ne? neler? Çünkü biz oturup tabii. konuşamadığımız için Baris yeni yayın dönemi ve beklentiler. Gerçi dükkanda konuşurken dinleyicilerimizin beklentileri yönünde çok net bir bilgi aldık. Ne aldık? Gelin de program mı? Ondan sonra bir şeyler oldu. Biz Or de o kadar kasıyorduk. Zamanında şey yapsak da şöyle de böyle de. Siz gelin yeter ki diyorlar. Ne kadar güzel bunları duyabilmek. O geçen sene aldığımız, ondan önceki sene ve daha önceki senelerde aldığımız onca beddua bir anda silindi gitti. Bir anda gitti hakikaten. Evet ya yani, o ilenmeler, bilenmeler hiçbir şey kalmadı. Ne kadar hoş, ne Tutmaz kadar zayıf. Tutmaz zaten zarif. dinleyici bedduasını ne keser? Ne keser? Süt kesmez, süt kesmez. Ne Söyle yok. de sapıkça bir şey olamaz. <gülüyor> müzik kesebilir. Müzik, müzik keserse o zaman dinleyici... dinleyicilerimiz... aramıyorlar mı? Aynen. Çok iyi ya o kadar laf söylesine Bir tanesi aramasın. Çok iyi bravo hepsini alkışlıyorum burada ben. Günaydın efendim. Al. En al. sevdiğiniz dinleyiciniz işte al. Hı hı. Alo? Hayır, ben de. Tınar ben. <gülüyor> ha, en, en sevdiğimiz, dinleyicimiz değilmiş. <gülüyor> Pınar, Hanım. Ha, Pınar Hanım. Pınar Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? siz Bombiş kuyuz. Ben de. <gülüyor> ne oldu? Neyisiniz? Sıklayacak diye program bakıyordum, bilmiyordum da tarihini. Hadi Bugün canım. başlayınca çok mutlu oldum, evet. Çok teşekkürler. Her var. sabah bakıp kontrol ettiniz mi Pınarım? Evet, her sabah kontrol ettim. Dörtte dört atıldısınız, dörde basıyordum hep. Dördü. Dörde bastım. Dörte dörte iyi, bayağı iyiyiz. Bayağı iyi dörde geldik. Bugüne kadar ilk defa dörtte olduğumuzu bize bir iltifat gibi söyleyen bir dinleyicimiz oldu. İlk üçte Ver neler olduğunu sayar mısınız? Ne başka radyo ismi sayabilirsiniz sıkıntı yok. Sıkıntı olma. Özür dilerim saymayın. Ayıp Ya Yani ayıp, ayıp, ayıp olacak. Ayıp. Hayır, bizden daha çok sevdiğiniz <gülüyor> muhakkak. Bizde değil. Ne olacak yani? <gülüyor> Sizi kaydetmişsiniz. en rahat ulaşabildiğim 1 ve 4. 1'de radyo var. 2'de 4'de siz varsınız. Arada 2-3'ü de çok merak. Bir kere niye en rahat bize ulaşıyorsunuz? Sizin parmak yapınız Üç mı değişik? Parmak mi? hayır. İlk böyle direksiyondan böyle şey yaptığımda 1 ile Tamam arabanız kalite <gülüyor> paranız var. Biz o konuda hiçbir itirazımız <gülüyor> yok. Vitesten mi geçiyorsunuz Pınar Hanım? ilk bir, bir, bir, 3'de değil efendim. Vitesten mi Geçiyorsunuz kanal değiştirmeyi yoksa direksiyondan mı? Direksiyonun üzerinde mi yoksa kanal değiştirme şeyi? Yok. Direksiyon üzerinde de var, viteste de, de var. İkisinden de rahat ediyorum böyle. Viteste, birine dörtte. Vites de Biraz da yalancı mısınız? <gülüyor> viteste gözler yanıp sönen iskelet var mı? Yalancı değilim hayır. <gülüyor> E çok güzel ya. Çok Demek Çok sabah sabah. Niye tanıyorsunuz? Allah Allah. Gönlünün Demek de ki bizim... 4. <gülüyor> sıradayız. Mansiyon ya. İlk 3 şey, sonrası mansiyon. Kaç hafızası var toplam radyonuzun? 6. Keşke altı. keşke 4 olsaydı. O zaman bile biz biraz teselli olurduk da. Demek bizden daha kötü durumda olanlar vardır var. da var. 5 var, 6 var. 5 6'da bir şey bizim... kayıtlı mı? <gülüyor> kayıtlı özür dilerim. Ne kayıtlı? Bir dakika. 5'le <gülüyor> 6'da ne kayıtlı? şey eee Altınabad Hacettepe var. Evet onlara buradan üniversite radyolarında merakıyla onlar <gülüyor> bunlar hanımla sohbet ediyor. 5 sene var vallahi Başkenti bilmiyorum. Koyun. Başkent, koyun. Baş, başkent Radyo Uyuyun. Başkent Radyo Uyuyun. bilmiyorum. O da bir başkent üniversite radyosu, radyosu yani. Radyosu. Bilmiyorum ben genelde üç radyo dinliyorum. Sizin, sizin sayenizde diğer radyoların reklamını yapma fırsatını da yakalamış Ama olduk biz. Özellikle. Yani biz ilk programımızda <gülüyor> gerçekten dediniz? bu bizim için de bir ilk, <gülüyor> ilginin ilki oldu. Pınar Hanım o zaman bizim Modern Sabahlar olarak bu sezonki amacımız belli. O kanalı 4'ten biri e aldırmaya çalışacağız. Evet. Bu sezonun hemen, sonuna hemen, kadar. Çıtayı koyduk. Hemen, hemen yapma O hemen. zaman şımarırız. Hemen yapmayın bir de hedefimiz kalmaz. Evet. Lüks basamakları birer birer çıkmak birer istiyoruz. Birer birer. Ekim'e doğru biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Zaten. Zaten olursa Ekim'e kadar. <gülüyor> diyoruz. Diyoruz. <gülüyor> Pınar Hanım. Bir de ben ne yaptım biliyor musunuz? Ne, ne, yani ne <gülüyor> sizi bugün. Ne şeylere bütün dinleyicileri eğlendirmem ne kadar salak diye. Ya hesabı olmaz. Neden böyle Hemen ağzınızı yıkayın. Zaten ayıp. <gülüyor> ne kadar salak olsa da arabası güçlücek. diyecekler. kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes var ya. kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes kes Sonra, Nasıl evet, bir arkadaşınızla söyledik. birlikte geldiniz, bay bayan. Çok tatlı bir arkadaşımla birlikte, ondan sonra. Bay bayan olduğunu hala söylemediniz mi? Ha, bayan bana. Bayan, bayan arkadaşınızla bayan beraber geldik, çok hoş. Evet. Ondan sonra işte bir gidelim görelim falan diye, sonra gördü hani. Yol üzerinde işte Hı -hı. burası herhalde burası diye düşündük. Ondan sonra biz oturduk oraya, aa ne kadar da güzelmiş diye böyle ondan sonra bir şeyler eşittik böyle aa harika, harika mükemmel, sürekli gelelim diye. Ayran kola ne aldınız? <gülüyor> Muhita aldık, çok özür dilerim. Ondan sonra, çok, çok... <gülüyor> evet <gülüyor> size oturduk. söyleyeyim mi? Ondan sonra <gülüyor> benim böyle arkamda böyle tedir gibi şey yapmışlar böyle renk renkli, renkli dekoltuk yapmışlar. Allah! Ondan sonra bir arkamı şöyle bir döneyim dedim, ne varmış İnsanlar ötürüyor dedim. Aa, bir baktım. <gülüyor> bir baktım, hayır. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Sedirde yatıyor. <gülüyor> Kıvrılmış uyuyor. Hiç uyandırmayayım bizi. Hayır, hayır. Ben e, bir üstteki kafeye git geçiyormuşum. Haa! Çok yani ya. bizim başka radyonun programını yaptığınız, reklamını yaptığınız gibi de flette miydiniz onu mu? <gülüyor> ne kadar? Bira, biraz net... da onun bir reklamını yapalım. O mudur yani? Ben biz çok güldük kendimize, çok eğlendik. Hmm. Ee, Sizde de? Ne kadar hesap ödediniz Pınar Hanım? Moi e, taşınlarla fletlere kadar <gülüyor> mı? 100. 100. Ne 100. 100. 18 lira mı tanesine? Abayız. Orası daha hesaplı orası. Zaten oradan fahir görünüyor. Hem boyutumu içiyorum hem de fayrıyım daha daha az para veriyorum. Valla <gülüyor> güzel oldu çok güzel e sonra yani geldiniz böyle. mi tekrar? Yoksa çok içmişler. <gülüyor> <gülüyor> İç, içtik artık bugün hadi eve gidelim. Ee, Neye gittiniz <gülüyor> mi? Bizim daha bir saatlik bir süremiz vardı bir buçuk saat kadar. Ha, o gelemedik çünkü orada da süper işlemimizi de vermiştik ama... Hala aklımızda inşallah gelecek çok kıskandık sonra. Çok teşekkür ederim. Pek efendim görüşmek üzere oldu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun Pınar Hanım. Güzelim. Sağ olun. Sağ, sağ olun ol, ol, Pınar, Pınar Hanım. Pınar Hanımın kalbinde her zaman ikinci üçüncü dördüncü yerlerdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki iki falan yine iyi ya. Gene seviyor ama yani. Yani. Hırpalayarak seviyorum. Tabii böyle yapar Pınar Hanım zaten. Niye o zaman bir şarkı dinleyelim? Ne müzik mi? Ya? <gülüyor> müzik. müzik. <gülüyor> <gülüyor> programımızda <gülüyor> müziğe değer vereceğiz dedik. <gülüyor> bu sene programımızı <gülüyor> bize en heyecan veren kısmını ortaya koymuş olduk. Müzik ağırlıklı müzik. programımızda biraz müzik da... Müzik ve sohbet. <gülüyor> <gülüyor> Modern <gülüyor> sabahların mottosudur. <gülüyor> <gülüyor> biraz da müzik diyor. Ne tip bir müzik? Aaa çok güzel müzik. müzik. Bak da bu senin en sevdiğin müzik. Yalancı müzikler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Macera dolu bir Pazartesi sabahı. Radyoların başındakilere gün aydın diyelim. 8.45 oldu saatimiz. Bu güzel Pazartesi sabahında her şeyin başladığı bir sabah. Okullar açıldı. Radyoda modern sabahlar açıldı. Ottu açıldı. Ottu açıldı. Ottu açıldı atalene Fahir de bu arada Ottu tanışma günlerinde görevli olarak. Neler yaşadın Fahir yol tariflerinden başka? Efendim kız konuk evini en güzel şekilde. E, gösterebiliyorum artık. E, Velilerimiz geliyorlar. Sağolsun. Keşke olsun. kız konuk evi diye gelenler. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Bayanı, bayanı bırakın <gülüyor> <gülüyor> şey yapın. Anneler babalar bir ürksünler. <gülüyor> Ay. Macera dolu bir gün. Ne yapacağız böyle Espriler, şakalarla devam mı ederim yoksa... Yoksa yani müzik mi? Müzikle mi, mi devam edelim? Ama bence müzikle yeterli yeter Şimdi, bir yere kadar. Şimdi e, hediyeler falan vardı bizim Aynı eskiden bu, yayında verdiğimiz davetçiler falan. O şekil o falan. şeyler veriyorduk. Yok, var yok, mı yok. bir ilk gün hediyesi diye? Goran Bregovic konseri Şöyle var. Şöyle bir var kafamı dönderip bakıyorum oktay. Kafamı Piper dönderip Piper. bakıyorum. Piper. Ben bu kafa döndürmeyler artık bitsin programımız egzorsist olmasın diye şey yapacağım. Yeni kararım. Bundan sonra programa gözlükle geleceğim çok teşekkür ederim Begecim. Bu kararından dolayısıyla tebrik ediyorum. Çünkü radyomuzda genelde programcılar falan hep genç olduğu için küçük küçük, küçük yaşıyorlar oraya. Biraz da artık böyle yaşlıları düşünerek ya büyük yaşsınlar ya da ben gözlüğü takıp geliyim. O Bir dakika pardon. Oktay Demirci'nin gelişmiş son derece <gülüyor> tabii Oktay Demirci'nin de hayatında çok büyük değişiklikler oldu. Ben biraz magazin dünyasına bakacağım müsaade ederseniz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Vedat ben. Vedat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Adı... Ne yaptınız bütün yaz? Bir özet geçin lütfen. Ee, çalıştık. Yazın sonunda bir haftalık tatilde yetinmiş. Ay nereye gittiniz Vedat Bey? Kemere. Kemere gittiniz. Evet. Nasıldı Kemer? gittiniz? Evet ya. Güzel. Üç aile gittik. Üç aile gittiniz. Evet. Siz aile misiniz? Ailenin çocuğu musunuz Vedat Bey? Aileyim aileyim. Bir kızım var. Azim'le birlikte gittik. Onun da bir kızı var. Aa, ne kadar biliyorum. güzel. İki aile. Peki A üçüncü A aile mi? kim? Onu hemen öğrenmek istiyoruz. Nasıl? Üçüncü aile kim? Onu öğrenmek istiyorum. Arkadaşım o da eşiyle, oğluyla birlikte geldi. Bizim çocuklar hep aynı çağda da. Üç yaşında ikisi de, de. Devre dediğim şey mi? Evet. Peki güzel geçti mi tatiliniz? Güzeldi, güzeldi. Büyükler anlaştılar mı? Muhakkak. Anlaşmasa gitmeyiz zaten. O üçüncü abi kardeş e, bir olup üçüncü hakkında dedikodu yaptınız mı? <gülüyor> yok yok. Biraz hiç yaptım. dedikodu olmadı mı? Biraz mı yaptınız? Yok ne <gülüyor> ya Ne <gülüyor> dedikodusu? Ya neyle... dedikodusu tatil mi olur Vedat Bey? Kurban olayım yapmayın ya. Güzel güzel eğlendik. Güzel, güzel güzel. Bir dahaki seneye sadece ikimiz çıkıyoruz dediniz mi abinizle? <gülüyor> yok. Seneye tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Ayrıldık. Bir daha <gülüyor> hiç görüşmeyeceksiniz anca yoksa. Yani... <gülüyor> Peki Vedat, Buyurun, Bey. Vedat Bey kaç neyin? yaşında çocuğunuz? 3 3 yaşında. yaşında İkinciyi İkinci. düşünüyor musunuz Vedat Bey? Kısmet olursa inşallah İyi bir daha düşünün <gülüyor> <ben size>. <gülüyor> <gülüyor> Peki Bakalım, Vedat Bey programdan bir... Beklentinizi alalım hemen Evet. Bireysel Ama... olarak bizlerden de Beklentilerinizi söyleyebilirsiniz Vedat Bey çekinmeyin yani Arkanızdan biraz dedikodu <gülüyor> yaparız en fazla o kadar <gülüyor> Bence bu soruyu Sezon bitiminde soracaktınız onu ya evet çok... denk getiremedik. Onu, onu kaçırdık ya şimdi. O yüzden biz yeni sezon başlangıcı soralım diye şeyf oğlum dedik. Yok gayet memnunum ben. Her sabah sizi dinleriz. Akşam diğer arkadaşları dinlersiniz. Sürekli yeni radyosu açıksa. Radyo, bir radyo arabada. Bir şey arabada kayıtlı mıyız biz araba radyosuna? Evet kayıtlısınız. Kaç kaçtayız? 2. diyeceğim yalan söylemeyeceğim ama tamamen şeydi hani 1 numarayı hiç açmıyorum bile. <Gülüyor> Allah Allah. 1 numarayı kimseyi ben... layık göremediniz yani. Yok, onlar değil. Yani... Denk Nasıl denk geldi ya? Bizim ses için, koymadınız mı? Başka bizim... bir adam mı? Arabayı aldığınızda orada kayıtlı Efendim? mıydı? Alo. Alo, alo Vedat Bey. Bakıyorum biraz üstüne gidince biraz Evel, bağırınca Ben ses sesi alo alo ses gelmiyor. Nasıl gelmiyor Vedat Bey? Sizin sesiniz geliyor. Arabayı aldığınızda 2 numara mı kayıtlıydı? Ya yok, arabayı aldığımda 2 numara kayıtlıydı. Kameradan geçtiğimde o yüzden kusura bakmayın. Canı sağ olsun edeyim. Vedat Bey. Ne olacak? <gülüyor> Fay sende yıl doya bağladın <gülüyor> Sen menlik otururken beyi etmiyorsun yani valla. Ya hiç değiştirmediğim için kanalları o yüzden çok farklı değil ya. Bir numara da olsa aynı çalıyor 2 numara da bir numara da olsa aynı. Her aynı doğru ben de yani hani bir sanki daha iyi çalıyor olsa daha böyle ne diyeyim daha eğlenceli oluyor Bu şey zaten numaralı. Pınar Hanım'dan yani başladı bu sabah. Bizim ya içimizde o... bir şey oldu şimdi artık Ukde. kendimizi test etme mekanizması sembolik anlamı var. Bu istiyorum. Buyurun. Orada Oktay Bey vitesten mi değiştiriyor diye bayana sordu. Bayan da gayri, gayri vites dedi. Evet. Yani sorumlusu bayan değildi, Oktay Bey'di. Ne, ne alakası var ya? <gülüyor> hem dördüncü numarada kayıtlı programım hem de ben sorumlusu oluyorum bütün şeylerin problemleri. Tamam ya çok iyi Berat Bey. Çok güzel bir başlangıç yaptırdınız Çok teşekkür ederim. çok güzel tatil yapmışsınız. Çok güzel. Bravo aynı size ekip aynı şekilde. İyi tatiller diliyorum efendim ben. Herhalde Kemer'de i̇yi bir hafta diliyorum. boyunca şunlara ne laf sokayım diye düşündüm. Başka bir şey yok Ayak abi. Ayak üstü laf sokuldu ya. Abi Big kardeş <gülüyor> bir de üçüncü aile hem de e, direksiyondan mı değiştireceğiz diye soran sizsiniz evet hem onu da soran benim onu da soran eşeğim ben çok özür dilerim estağfurullah oktay lütfen Yok, fay, ben anlayacağımı ben vedat beyin söyleyeceğini doğru anladığımı düşünüyorum ben <gülüyor> Çok teşekkür ederim Vedat Bey, sağ ol. Ve programa küsüyorum ben şu dakikada. Bravo. İlk günler küstürdünüz ya bu adama, bin bir evese geldi o programa. Koşa koşa kalbi geldi. kırık olarak geliyor. Gece uyuyamadı da der misin? Gece de uyuyamadı zaten. Gece ya. de uyuyamadı. Geceye kadar, ot o, beş, kadar duş aldı. 15 günlük yavrumu evde bıraktım geldim ben program için. O Sırf bu lafları oldu. yemek için. Ee, oldu tabii. Çok o teşekkür iyi. ederiz Vedat Bey. Sağ olun. Gözünüz aydın. Çok teşekkür ederiz. Çok ederim. sağ olun. Çok sağ olun Vedat i̇yi Bey. Var, bir Bey. Bir şey i̇yi alsın. günler dileriz Vedat Bey. <gülüyor> çok teşekkür ederiz ee, Vedat Bey. Onunla ilgili bir laf şey olmadan Sağ kapat, olun efendim. Kapat. Kapat. Sağ olun. Onunla ilgili bir laf yemeden kapat. İyi. <gülüyor> i̇yi gene biz ya, laf yemedik. Yani. Hayır. Ya, çok iyi. Siz Hayır, siz bu... çok iyi başladınız abi yayına. Lakırdatlar arka arkaya sanki otomatiğe bağlı biriktirmiş adam. Üç aydır içine neler attıysa bir günde hepsini kusuyorlar. Lütfen yani. Tamam bir şeyiniz varsa da onu da böyle bir şekere Bulayıp en şey azından ağzımıza Bir parmak bir şey çalın. Günaydın efendim Günaydın. Sizden de Hakaret diyeceğiz acaba? Yok yok Levent, yok, Levent Bey hoş geldiniz <gülüyor> Yok yok ee... siz de rahat olun merak etme Biz alıştık artık. Ben hiç konuşmuyorum Abi zaten. Ne desem hata çünkü <gülüyor> yok, <gülüyor> Ne desem hata ben... Her şey yanlış anlaşılıyor <gülüyor> Sen sadece... her dediğin dinleyicilere batıyor. batıyor benim her dediğim batıyor ya Böyle Levent Bey çok özür dilerim sizin de sözünüzü Kestim Yok hiç değil ben ilk gün hediyelerini hatırlatmak için aradım. İlk gün hediyeleri. Ee, evet. Modern Kahve bırakmamışsınız <gülüyor> bize Levent'le hiçbir hediye göremedik. Evet bir de kedi girdi o son 3 ayda alışmış O kedinin, kedinin stickerı var mı <gülüyor> stickerı? <gülüyor> Abi yerlerden pencereden falan giriyor bir şey yapıyor. Evet, e, maalesef alıştı siz yokken alıştı mı? E, radyomuza evet, sürekli girip çıkıyor o kedi. Ee, ne o, vereceğiz şimdi, Levent yayında? E, şimdi 93. Radyo Tözler gösterimi Perşembe günü Sinemaksım Cepa'da gerçekleşecek. Ayı Ted'i filmini izleyeceğiz. Ayit Edi ee, mi? Ayit mi? Evet, Radyonun dinleyici. Ha <gülüyor> bunu gördüm ben şeyde. Böyle ayı var bir tane tedir, tedir, tedir. Tamam güzel film Ben de şey diye evet. düşündüm de çocuk filminde yok, yok Yok yok e, Family Guy'ın e, yapımcıları zaten e, Bu filmi de e, Ortaya çıkarmış durumda Filmimizde 15 yaş sınırı var ama e, Erotik mi bu... yani erotik evler mi var ayılı mayılı yani, falan Yani biraz olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar İçiyormuş ya <gülüyor> Sürekli içiyormuş evet. Evet. Başka ee, ve beş kişiye verebiliriz. Ondan sonra Erkancanın filmi biliyorsunuz izleme girdi. Evet. Ankara'da e, galası gerçekleşecek bu akşam Metapost Sinemasında toplan çocuk çocukları e, iki kişiyi de ona davet edebiliriz. Göran Biregović konserine de iki kişiyi davet edebiliriz. Böyle bol bol bugün hediye verebiliriz. Yani kendimizi ancak hediyelerle mi, hmm. mi sevdirebiliriz hmm. diyorsunuz. Yani kendimizi bir <gülüyor> şekilde <gülüyor> paketlememiz lazım. Bu direkt, yoksa... direkt para ayrılmış mı bir sonra. <gülüyor> <gülüyor> Para veriyor muyuz yine? Çünkü ben baktım oradaki kutuda 5 kuruş kalmamış yani. E, Cebim ağrıyor <gülüyor> e, ben de kahvelerinizi getiriyorum Peki çok teşekkürler Levent. Peki. Görüşmek üzere. Peki. Sağ olun Sağ olun, sağ olun Levent. Yalnız bu Ayitedi filminin çok güzel bir şarkısı var. Sertiniz, o şarkıyla e, devam edelim. Teddy ayısı. Ay Tedi Ayısı. Ayitedi mi ya? O filmin Türkçesi. Ayitedi lakabı ya onun. Ya böyle adam Tedi adam isimli bir adamın <gülüyor> Maşerhalerinin anlatıyorum. Heiler zamanla hep. Adam yıllar sonra ayısını buluyor. <gülüyor> ya yani yok ayısını bulmuyor ya mahalledeki lakabı ayı dedi. <gülüyor> Hayvan gibi hareketler, olumsuz <gülüyor> örnek davranışlar Şeyin falan devam o işte ayıydı. Sarılacır'ın devamı bu +15 olmasının sebebi de oymuş zaten. <gülüyor> Pis herif. Küfür falan ediyormuş. Şimdi isterseniz şey yapalım. Ne yapalım? Biraz daha, ne bir yapalım. Biraz daha... Biraz daha mı laf soksunlar bize? Müzik... Hadi bir ter... bi telefon daha alalım. Hayır bir daha laf sokun ya rahat olun. Siz artık arslanalım evet. ne olduysak. Tabii ben daha. bekliyorum artık. mı istiyor yani. Günaydın efendim. Sezonun ilk radyonuzun sesini kısar mısınızı kim söylemek ister? Alo. Alo. Alo. Alo. Günaydın, Günaydın. Günaydın. Günaydın da annene. <gülüyor> anneciğim de. Anneciğim Neden? beni niye okutmuyorsun de. Okumayı istiyorum anneciğim de beni okula gönder de. Ben okula gidiyorum zaten. Ne işte çocuk bile lafa bana sokuyorsa ben ha. abi benim burada denecek ha. şeyim yok Kardeşim, yani. Kardeşim kaç yaşındasın sen? Tujetmosu, <gülüyor> tujem misin? Hemen lafı sokuyorsun. <gülüyor> kaç yaşındasın bakayım sen? Oktay'ın bebeği için aramıştık. Oktay'ın mi? Oktay Oo, hayırlı olsun Oktay çocuktan al haberi. Ege. Bak sen görüyor musun? Bizim ya <gülüyor> konuşan. Yalnız e, Ege'nin bebeği oldu. Bizim, bizim Oktay'ın bebeği, bebeği olmuyor onu söyle evet. <gülüyor> Senin isminle biz seni tanıyalım önce isminle. Gönen. Aaa Gönen. Aaa Aa, Gönen ya Aa, bizim eski Gönel. dinleyicilerimizden. Eski Gönel. dinleyicilerimizden Gönen. Daha 3 senedir bizi dinliyor yani. Evet hangi okula gidiyorsun Gönel sen? Hangi okul hangi serviseye sorsana be adam. Daha bu yaşta Acatepa Üniversitesi'ne gitmeye. Vallahi, kolay, Zeki çocuk. Zeki. Zeki. Vallahi, Zeki. Hey, ya hey, Senin okulun ne zaman açıldı peki bugün mü yoksa geçen hafta mı? Bu? Bugün mü yoksa dün mü yani ne zaman oldu yani nasıl açıldı? Bugün. Bugün, açıldı? Bugün, açılıyor. bugün açılıyor. Peki iyi dersler sana gören sonra anlat bize ne yaptın ne ettin. iyi arkadaşlar geldi mi sınıfına. Kızlar acaba? var mı falan onlardan bahset tamam mı? Tamam. Hani radyoya gelecektin sen? Geçen sene öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ee, unuttum işte. <gülüyor> Evet unutun. tamam. Bu sene o zaman Onu unutma. zaten annene söyle annene. Annene. Tamam. Anneciğim de beni de radyoya götürecektin anneciğim de. Ay, ayı tediyi biliyor musun? Ayı tediyi. 15 yaş ha, doğru var, olan mi? filme de gönderin. Bu <gülüyor> da annesine maskot... vereceğimize en güzel cevap oldu. <gülüyor> küçük maskotları var onlardan mı verecek <gülüyor> acaba diye. <gülüyor> Bunu cebimizden alalım veririz bu noktadan. <gülüyor> toprağın de. çocuklarına mı göndersek yoksa Buran Bregoviç'e? Neyse boş ver. Siz evde, evde oturun. Şimdi annenlere de iş çıkarmayalım. En güzel hediye e, siz evde ailecik oturun. E, mutluluğunuzu doya doya yaşayın. Değil mi? <gülüyor> en güzel çok bu. güzel toplam. Evet. Genel çok teşekkürler. Bikliyoruz seni tekrar. Hoşçakal. Öpüyoruz. Sağol. Teşekkür ederiz. Sana da Hoşça kal. Modern sabahlar dersler. Hoşçakal. Sabahlar. Duysunlar efendim nere oluyor neler bitiyor dünyada bu arada dinleyicilerimizden telefonlarda gelmeye devam ediyor geliyor mu geliyor sonradan bakın açmaya da korkuyorum yani ya hakaret ediyoruz her seferinde ya yiyelim bugün yiyeceğimiz kadar hakaret günü serbest olsun ondan sonra hani her pazartesi bize hakaret ediyorlar Sizler ne ben konuşmadığım sürece problem yok. Yok Oktay sana da değil. Bize de kaç yaşında çocuk laf soktu Yok, yani. Biz sesimizi şey falan çıkarmadık evet. yani. Sana koca adam soktu ama. ama Oktay orada da yani. Daha haklıydı vitesten da Ne, de, de, ne, de, ne yani. demek istedim ben yani onu da bir anlatayım da. Hiç... Selektör kolundan demek istedim. Hayır yani. hiç öyle değil. Yani vitesten böyle el vitesteyken manuel olarak parmak uzunluğuyla dörde mi yetişmek daha kolay? o Yoksa hani direksiyon altındaki. Oktay anlayan onu öyle algılamak isteyen öyle, öyle algılar farklı algılamak isteyen öyle algılıyor yani. En yakınımdakiler Çünkü bile öyle algıladım. Türkçe, Türkçe elastik bir dil olduğunda oraya çektim. Biraz magazine bakalım mı ya? ya magazine magazin. değil Twitter'a bakalım göbek atalım. Twitter'a bakalım evet ama önce Fahir sana. Ee, nasıl bakıyoruz sevgili dinleyiciler? Şimdi e, eskiden stüdyomuzu bilenler bir tane yayın bilgisayarı olduğunu biliyorlar. Bir de e, bu tarafta yok, bilgisayar, bilgisayar var. var. E, nasıl Oktay nereden bakıyor? Şimdi bu, ya, Oktay... Artık bu Vay, sene ben... maillere bakabiliyoruz sevgili dinleyiciler canlı canlı. Ama nasıl bakıyor ya musun? Neyle neyle? Bir bilgisayar mı alındı oraya yoksa daha böyle bir... Daha kalitesi olan Tablet yani. gibi bir şey tablet mi? Tablet gibi. Portatif düşünün bunu. Portatif bilgisayarından <gülüyor> bakıyorum. Portatif, portatif bilgisayarımız hazır sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler 3 ay ara verdiğimiz için aslında bir... İki sene ara vermiş gibi yapıyoruz ve iPad'le hava yapmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Yalnız şu anda yüzde8'de <gülüyor> Yani şarjı. Daha ilk günde rezalet. Ankara'da ambulans rezaletinden sonraki ikinci rezalet. Gördüğünüz gibi iPad'in bütün verilerini kullanıyoruz %8. Şu anda %8. Kaç çubuk çekiyor? Sevgili diniciler tweet attınız attınız. %8'lik bir zamanımız var. Bazı şeyler unutulmuş olabilir. Et Modern Sabahları gönderebilirsiniz tweetlerinizi. Bu arada Facebook sayfamızda Facebook nokta com slash modern sabahlar. facebook.com vrap modern sabahlar. Günaydın <gülüyor> <gülüyor> Sülayi. Evet. Evet. Günaydın Sülayi <gülüyor> alırız diye düşünüyorum. Alo. Günaydın efendim. Alo. Günaydın. Kiminle konuşuyoruz? Ben Yusuf. Yusuf. Yusuf Bey radyonun sesini biraz kızar mısınız bizim için? Kıztık. Bizim sesi derken ben. Ee sağlıcık çok teşekkür ederiz. Kim var yanınızda ben, Yusuf Bey? Abim var abiniz Canım var. Canın herkes var. kardeşleriyle ne kadar mutlu hayat yaşıyor ya. Evet ya. Yani. Evet. İyi, İyi anlaşıyor musunuz abinizle? Çok anlaşıyoruz. Ama ne kadar yani? Bir kardeşçesine mi yoksa böyle bir abi Kardeşten de öte mi? Bazen kardeşçesine bazen de yumruklar konuşuyor. Hiç giriştiniz Hı? mi abinize? Efendim? Hiç giriştiniz mi abinize? Ya bir girişme faslımız oldu tabii ki. Onlar bize geldiğinde bir, bir saatlik bir mücadele çok Güleş mi tutuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Güleş tutuyoruz salonda halaları falan. Neşveleniyor musunuz güleş tutunca? Of sen de nasıl? Hadi ya birebirde kim yer? Birebirde abim yer ama çok deli gücü olduğu için bende havada karala. Ya <gülüyor> o da ne güzel bir avuntu de. Ben de deli, zaman... deli, deli, deli gücü varmış bende. <gülüyor> deli Yusuf diye biz kaydettik Yusuf Bey buyurun dinliyoruz. Nerede okuyorsunuz? Tarbiyan Anadolu sesinde. Aa siz diselimsiniz daha. Evet. Yani ne kadar güzel. Peki e, arkadaşlarınızı falan özlemişsinizdir büyük ihtimalle. Pek değil ya. <gülüyor> Hadi ya. Okul, okul özlenmiyor artık. Dershane daha çok. Dershane, Dershane mi? Şey. Daha ağırlıklı. Son evet. yıl mı bu yıl? Bu yıl son yıl. Dör, son sınıftayım. Peki iyi şanslar diliyoruz size o zaman. Teşekkürler. Ayda bir lütfen bize deneme sınavları sonuçlarını falan bildirin. Biz çünkü tamam. dinleyicilerimizi takip etmeyle. Evet, onların e, okumasını istediğimiz için onları takip ediyoruz. Burada bizim tamam. Oktay'ın tablet, bilgisayar, portatif bilgisayarında Portatif abi lütfen doğru Deli doğru. Yusuf diye aç <gülüyor> Hangi bölüm istiyorsun Yusuf? Opti olabilir, tut Ben ot... ayarlıyorum onu tamam. Sonuçta diye... bu işler bilgisayarla yapılıyor Biz onun için aldık bunu Bilgisayarla yapılıyor bütün bu, bu şeyler Bilgisayar. O yüzden şey yapıyoruz Çok teşekkür ederiz Sonra Sağ mezun olduktan sonra atamanı da bilgisayarla yapacağız Hiç merak etme <gülüyor> Teşekkür ederim Ondan sonraki K ödemelerini de tabii ki Unutma <gülüyor> o... Evet, hepsiyle başlayacağım bundan sonra. <gülüyor> Peki. Çok teşekkürler Yusuf, iyi dersler sana. Teşekkürler, iyi günler. Güle güle. Hoşçakal. Yalnız Beren Hanım bir fotoğraf göndermiş bize Twitter'dan. Bakayım Oktay. Abi 103.1 arabasında kayıtlı. Bir numarada mı? Ee, o bir numarada kayıtlı olmayanlar. Yani sizlere gerçekten sesleniyorum. gözlerim yaşardı. Hakikaten. Bir numaraya kayıtlı olduğun nerede? Orada altta hmm. FM1 diye mi gösteriyor? Tabii bir 1 diye o göstermez görürmüş. mi Evde. %7 oldu bu arada şarj. Beren Hanım. İnsanın dibisiniz. İnsanın dini. dibi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Nazım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptınız Anladım. Nazım Bey? Koca yaz. Koca yaz hep çalıştım. Şimdi de bizden mi yatış zamanı. <gülüyor> Şimdi de bir numara radyo 30'ü arıyorum. Aman ne kadar güzel. Ne yapıyorsunuz Nazım bir Bey? Bir numara modern sabahlar. Ya istahhafullah öyle de yapayım. değil Çok de teşekkür tabii teşekkür ki yani. <gülüyor> E, bunları duymak insanın hoşuna gidiyor. Zaman zaman insanın duymaya ihtiyacı var. Özellikle o kadar hakaretten ben sonra. sonra evet. Valla viteste de direksiyonda da bir numarasınız. <gülüyor> Abi iyi bir şey dedi. E, el, el freninde de inşallah mh. önümüzdeki bunlar. öyle bir teknoloji yok. El freninden değiştiremiyorum ama. O da olacak Nazım Bey. Sizde bu i̇nşallah. inanç, bizde bu gayret olduktan sonra kimse bizi durduramaz. İnşallah. Hayırlı olsun. İyi ki geldiniz. Çok, Çok teşekkür ederiz. ol. Nazım Bey nereye gidiyorsunuz şu anda? İşe gidiyorum. Ne iş yapıyordunuz? Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanlığı. Nasıl işler bu aralar? Suriye dışişleri. Falanlar filanlar. Yoğun ve karışık. Ne yapıyorsunuz dışişlerinde? Hakikaten ne yapılıyor yani gelişmeler karşı? Hii, gene şey oldu falan diye mi bakıyorsunuz? Öyle bir evet. Bütün gün elimizde kağıtlarla koşturuyoruz. Hadi Öyle ya... bir koşturma oluyor mu dışişleri bakanlığında? Oluyor tabii. En son neye koştunuz mesela? Yemek var öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Rulo köfte çıkmış koşmuşlar. Evet, sulu köfte vardı ona koşmuş. Yaz köfte denince şimdi köfte istedi benim Çocuk ya. Çocuk aç sabahtan beri vallahi kıyım aciz, kıyılıyor aciz, vallahi billahi aciz aciz. Biz ilk günden açtık, oyunları başlamaz. Program Nazım Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. iyi yayınlar. Görüşmek çok sure. teşekkür ederim. Sağ olun, olun Nazım. Bu arada de. ilk e, yeni e, yayın dönemimizin ilk yeminli tweet'i de geldi. Ali Şam Bağcı'dan 1 2 3 4 5 6 diye büyük ihtimalle arabasındaki kayıtlı olduğu kanalları yazmış. Valla diye de bitiriyor. <gülüyor> Hepsini mi kaydetmiş? Hepsini kaydetmiş <gülüyor> evet. Valla bravo. Ilişk. Adamın dibisin. Ben bu lafı e, Twitter'da okudum. Hı -hı. Çok hoşuma gitti. Anladık onu. Onu diye... sık sık paylaş bizlerle. Sıkıntınız yoksa ben yok, yok. bunu kullanmak Sıkıntı yok bugün serbest gün ya. Bugün Sıkıntı hiç... yok abi. Hmm. Başka telefon var, telefon mu aldım yoksa... Ne bileyim Telefonu ya... Telefonu al tabii ya, Aa, aramışlar... Kültür Bakanlığı aramışlar. Kültür Bakanlığı ne kültür bakanlığı? Norkunç açıklaması var, gördünüz mü? Ne diyelim? Orsan indiren 5000 lira cezayı hazırlasın diyor. Ne beş indiren? 5000... Bin... Kesin mi 5000? 1000'den başlayacakmış ilk önce. Günaydın efendim. Günaydın, ben tekrar günaydın. bir şey söylemek için aradım size. Laf sokmak için mi? İçinizde kalan bir parça vardı, onu mu? Siz telefon... ayı Sili'yle mi konuşmuyor musunuz? Niye öyle geliyor sesiniz? Bir böyle çok uzaktan geliyor. Tamam şimdi mi? Süper geliyor şimdi sesiniz. İşte aradığımız Pınar bu. <gülüyor> bir şey söylemek ben... Ama söyleyecek... Sen güzel biz... bir şey söyleyecekti galiba o zaman. Şey... Pınar Hanım yani var ya siz de bizi var ya mahvettiniz. Perişan Pınar? oldu bu. Ha. Ha, ha. Alo. <gülüyor> direksiyondan demek istemiştim. Yani direksiyondan dediğini zannettim. Diyen <gülüyor> hani öyle düşündüm. Ee, o yüzden yoktu tabii ki hani viteste e, kanal gibi öyle bir teknoloji yok. Sadece o benim heyecanımdan. Ben bilinçliyim diyorsun. Ya, onu ben yaptım zaten Pınar Hanım. O benim sorumda. Heyecanımdan <gülüyor> ve salaklığımdan olan bir şey yani. Yok yok Pınar Hanım. Sizin ee, araba, yani. ya. araba... <gülüyor> yer, araba lüks ya. Araba. Bizim bir Herhalde lüks arabalarda asla. öyle biz diye arabada, düşündüm. Arabada, da, arabada da, çok mazluk bir şirket arabası. Hani öyle bir şey de hani hava atmak gibi bir kastım da yok. mu sadece yanlış anladım ve heyecan yarattım. O yüzden de. Ama çok ne ben olacak ben şimdi canım, Pınar Hanım? Hayır, Olur mu canım Pınar, Pınar Hanım? Hanım. Yani biz biz yayından kaldırıldı yani o yüzden <gülüyor> yanlış bir Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde böyle bir teknik hata yapılması olmaz diye hiç hoş şey karşılanmadı. O da rezalet diye Neyse artık Pınar Hanım siz de bizi Şu anda rektörlükten gelip bizi kelepçeleyip götürecekler. Ve bunun müsebbibi de sizsiniz Pınar Hanım. Ha içiniz rahat eder uyursanız bilmiyorum ama yani sonuçta... Hayır. Yaktınız bizi. Yaktınız i̇ş yerine biri. gittiniz, iş yerine gittiniz. Oradan mı arıyorsunuz bizi Pınar Hanım? Evet. Bilmiyorum. Ay kıyamayız, Bizim, biz süre, <gülüyor> kıyamayız biz size. Yoksa <gülüyor> bir süre... Kıyamayız biz size. Vites kolunda şey e, mi aradınız? Biraz önce biri siz dedi bende o teknoloji yok falan böyle bana bir laf soktu oradan bir içeri. Yok hani yok size değil efendim size olur mu? Bana bana. Yok yok. Önce öyle durumlarda ne yapacaksınız biliyor musun? Önce teknolojiye bakacaksınız teknoloji <gülüyor> mi diye. Sonra da lafa bakacaksınız <gülüyor> laf mı diye. Neyse dedim bir arayayım da dedim, söyleyeyim oleyam ya. Yani? Biz de bu düzeltmeyi yayınlıyoruz ve hepimiz kurtulduk şu anda. Düzeltme tamam. hakkınıza da saygı duyuyoruz. Çok, Çok teşekkür ederiz i̇şte tekrar için. Günü sağ olun sağ olun sağ olun sağ olun. Ya ondan sonra... Ee... Evet benim ne kastettiğime dair Twitter Sen Twitter'dan geliyor. bir şeyler okusana bize. Okuyorum şu anda. Niye okumuyorsun? Be? Beren Hanım fotoğraf gönderdi diyorsun. Beren Hanım fotoğraf gönderdi. Ama ne tip fotoğraflar olduğu hiç söylenmiyor burada ha? herhalde. İşte Zeynep Hanım göndermiş. Ben bunu bak göndereyim de modern sabahlar takipçileri görsün. Bence Oktay bunu kastetti diye bir fotoğraf. Bir adam elinde vites. Yani araba da tabii ki adam. Bir elinde direksiyon diğer eli viteste. Vites... Biraz hani dolmuşların vitesleri olur ya böyle biraz yukarıda hmm. duran. Hmm. O tip bir vites ve radyoya çok yakın. Yani vitesi değiştirirken parmağıyla kanal değiştirebilecek mesafede. Tabii parmakta müsaitse. Manuel yani. Tabii parmağın müsait olması. <gülüyor> Burada da öyle yazıyor. Parmak müsaitse de. O zaman yeni köşe boşluğumuz varsa müsait parmaklar diye bir köşe yapalım. Bence uyar her çarşamba özellikle bunun için biçilmiş kaftan diye düşünüyorum. Oktay oh, ne dersin? Değişik olur olur güzel ya. Müsait parmaklar köşe ismi olarak da çok başarılı tutar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Biz tatil yaparken o no dub boş durmamış yeni şarkı çıkarmış. Serumdağ'ın radyonuzdaydı modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. İlk günden şahane hediyelerle döndük size. Goran Bregavich konserine davetiyelerimiz var. Toprağın çocuklarının bu akşam gerçekleşecek Ankara'daki galasına davetiyemiz var. Aynı zamanda Radyo Otü'nün 92. özel gösterimine davetiyemiz var. Şöyle 10 tane falan bir davetiyemiz var. Evet, rahat rahat. Mesela Osman Bey Twizir'den şey sormuş bize. En güzel tedirgin davetiyesini kazandı Osman Bey. Daha mesajını okumadan. Değil maalesef. <gülüyor> Kazanmamış olabilir. Bir okuyalım. Ben de tam bilmiyorum. Bugün doğum günüm olması sebebiyle Goran Bregovic pardon Hasebiyle Goran Bregovic konserine davetiye kazanma şansım nedir acaba? Bu arada yine harikasınız. <gülüyor> Demiş. Yüzde yüz. O zaman Osman Bey'i tebrik ediyoruz. Valla hazır doğum günü de hiç olmazsa yani, bir zaten... kişi bir kişidir. Kazandık bir kişi Goran Bregorviç konserini e, verdik davetisini. Doğum günü dolayısıyla da tebrik edelim. Hasebiyle, Hasebiyle. Hasebiyle. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Günaydın abi. İyi abi nasıl olsun ya? <gülüyor> Bundan sonra öyle ya. Karşıdan yoksa biz devam edelim. Evet boşluk bırakmayalım hakikaten. Yayın çünkü boşluk affetmez. Öyle bir şey vardı. Radyo, 38 öyle bir sene mi senedir, vardı? senedir affetmediği gibi. <gülüyor> e, La Hadi Kalk şarkımızı ee, çok sevmişler hakikaten dinleyicilerimiz Şenay Hanım olsun Şenay Hanım'a o zaman sonra... tediye davetiye ver tediye Şenay. ayı tedi ver tediye Şenay Hanım ayı tedi Oktay Oktay Bey <gülüyor> Şenay Hanım'ı da tebrik ediyoruz aman ne kadar güzel bakalım Şenay hattımızda verdik. kim var bakalım başka kimi tebrik edeceğiz günaydın efendim Ah günaydınlar iyi yayınlar ben bu kadar çok falanmayı beklemiyordum. kapatalım şey o zaman şey yani bir daha arayın ondan sonra şey yapalım. Kimle Tabii, görüşüyoruz? Ben, Uygar ben Uygar hatırlarsınız Bakayım Tabii, şimdi Uygar Uygar Pala. bir bakın eskilerden. Evet. Uygar Pala mı? Değil Uygar Kozanlı. Uygar Kozanlı Kozan. ya sen de bir hatırlayamadık. Ali'ye şey... borcunuz olan Uygar. Ne borcumuz? aliyan aliyan aliyan Ali'an Ali'an Ali'an. biz size setinizi göndermiştik. Aynen hiç, hiç de gelmedi valla. Gelmedik. Ne borcumuz var? Ne Bey? Set mi vardı yoksa tek tek mi vardı? Ne vardı size borcumuz? Valla bir alyan diye konuştuk ama. Bir alyan. Ege bu senin, biraz... senin evdeki var ya evde evet, kullanmadığın alyan. <gülüyor> onu mu verecektik galiba? Çok ayıp olmuş ya Uygar beye. Çok özür Yok. dileriz Uygar bey ben, tamamen ben kargo cidden, şirketinden anladım. kaynaklı bir adı daha. Montaj <gülüyor> için bekliyor öyle değil mi? Bir yıldır bütün parçalar. Uygar bey neredesiniz şu anda? Şu anda Çetin Emeç'teyim. Trafikte ölmek üzereyim. Niye canım? Sizde biraz ferah ferah. Saat 9.30 olmuş. Bu saatte mi gidilir işe Uygar Bey? Ben maalesef. Kızımı bıraktım. Biraz da geç bıraktım sabah. Ondan ancak işte gidebiliyorum işime. Peki kolay gelsin efendim. Uygar Bey, Erkan Can'ı seviyor musunuz? Kimi? Erkan, Erkan. Can'ı. Seviyorum. Peki hocam yani bu, bu gece be... filminin galasına gitmek ister misiniz? Ee, bugün o kadar sevmiyorum. O kadar da, da sevmiyorum. Yani. Zaten bugün böyle şey O yüzden hiç insan laf etmeyeyim. Bir şeydi sadece az önce Boran Bregović'in teaser'ı e, dönerken şey fark ettim. Sonunda Disco Partizanya bağladı. Hı -hı. O Şantel'in şarkısı değil mi? O Disco Partizanya mıydı? Biz ben duymadım evet. tam da. Disco Disco Partizanya evet. Yani Kalašnikov'la başladı sonra da Disco Partizanya bağladı. Ben yanlış duydum dedim yoksa... Yok biz orada bir, yok. Bir, bir şaşırtmacalı bir şey yapmıştık. Kim bunu acaba fark eder diye. Şaşırtmaçlı soruyu Uygar Bey... O zaman e... konsere giderim diyorum ben ya. İyi o zaman tebrik ediyoruz. <gülüyor> Uygar Bey'i de tebrik ediyoruz böyle bir şeyi. E... Evet. Belki o da söylemiştir canım. Goran Bregovic de söylemiştir evet. belki. Söylemiştim. Belki Söylemiştim. O zaman çok utanırım ya. ya. Hiç Vallahi... utanmanıza gerek yok. Sahneye çıkıp şey demeniz lazım. Goran Bey sizden çok özür dilemeye geldim. Bugün konser için değil özür dilemek için geldim. Böyle böyle evet. bir eşeklik yaptım. Ama siz siz beni mahcup ettiniz. Çok teşekkür ederim diyeceksin. Ve konseri dinlemeden çıkmam lazım herhalde bu durumda değil mi? Bence Tabii konserin sonunda yap bunu. Hem dinlemiş olursun. <gülüyor> Hem de şey yaparsın. Tebrik ediyoruz Uygar. İyi eğlenceler sana konserde. Programdan sonra. Çok özlemiştik sizi. Ayrıntıları Uygar Kozan oldu değil mi? Kozanlı. Kozanlı. Kozanlı. Evet. Kozanoğlu da olabilirmiş. Evet o da havalı gibi duruyor o bazen. Da... Çok sizin kimlerden Kozanoğlu uygar. Hey. <gülüyor> Çok zahmet çıkarmayacaksınız size isterseniz ben buradaki kağıdı karalamak yerine siz gidin nüfus memurluğundan halledin. Değiştiriminin pek evet. bir ben, ben geçen gün kı kızımın kimliğini çıkarmaya gittim. İki dakikada halloldu. Sen de şey dersin. Böyle böyle radyodan ben bilet kazandım. Çünkü orada şantiyenin şarkısında <gülüyor> <Anlatıyorsun>? <gülüyor> Asıl, nüfus da düşünüyorum o yüzden, ben. O yüzden o yanlış orada yanlış yazmışlar soyadımı. Şimdi kapıda sıkıntı çıkmasın diye ben nüfusumu değiştirmek istiyorum diye. Eminim çok anlayışla karşılanacaklar, bir sorun kimlik, iki tane kredi kartı ne olacak zaten? Çok teşekkürler Uygar Bey. Görüşmek üzere. Rica ederiz. Görüşmek üzere. Güle, güle. Tekrar ben teşekkür ederim güle, güle. Beyza Hanım, tediler bitti mi acaba diye sormuş. Yaz zaman zamanla he he he Yaz diye diyorum Beyza Hanım. Beyza hanıma iyi tediler diyoruz. Hayırlı tediler olsun. Diyor. Hayırlı olsun Beyza hanıma. Hayırlı da. tediler dilenir. Yani adetlerimize, geleneklerimize bir sahip çıkalım. Beyza hanım da e, bizi Beyza hanım arayabilirsiniz yayından sonra. 210 30. 30 davetiye verdiğimiz tüm isimler bizi arayabilirse süper olur. Günaydın efendim. Bundan sonra hamam önünden yapacağım şey yayın. hayır yerine. hayır açmadın şeye. Tüm açmadın. herkes bizi ararsa ne kadar güzel olur. Nasıl? Hamam önünden yapabilir miyim yayını? <gülüyor> Günaydın desek. İyi şeyi Baş açarsan. Yok, Sen değil. potunu niye açmıyorsun? Pot Aa, adam. Hattaki adamı kaybeden Hattaki programcı adamı. yakalandı. Artık bu kadar da olmaz. Unuttuk sevgili dinleyicim. üç 3 aydır yani. El bu, alışkanlığı gitmiş. Bu da tamam evet çok zor değil ama yine bir el alışkanlığı gerektiren bir şey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ya, yayındasınız. Yayındayız tabii. Hayır, siz de yayındasınız biz bunun farkındayız. <gülüyor> Ha öyle mi? Ben yayında bozukluk var mı diye aramadım. Ankara'dan geçiyorum radyo örtüyü çevirdim. Hı -hı. Şey yok. Oradan TTSM'e bağlıyoruz. O da, e da ya. Hay Allah dedim. E. Neredesiniz e. şu anda beyefendi? Ankara'dan geçiyorum. Konya'ya devam ediyorum. Peki efendim. İyi yolculuklar diliyoruz size. İyi <gülüyor> <gülüyor> yolculuklar. 103.01'e diyeceğim bir şey. Yok, doğru mu? Evet doğru. Doğru, doğru doğru. Demek ki biz yayındayız da yayın mı gitti diyorsunuz? O zaman şöyle yapın arkadaşlarım, bir iletin. Bu RDS ıı, iletişimde bir problem olabilir. RDS'den yeniden aratma yapıyorum. Onu tamam ben RDS şeyini alıyorum. Ne deyin, isminiz neydi beyefendi? Bay, Baykal. Baykal RDS Baykal. F Form var onunla olurum. Yazıyorum. Baykal Bey iyi yolculuklar diliyoruz. Hoşçakalın. Güle güle. Ya. Hakikaten o kanal kanal dolaşıyordur. Böyle iki dakika bizi duyup ondan sonra fıt fıt fıt fıt fıt. Benim araçta da yaşadığım sıkıntı. Ben de bir konuya gideyim bari. Orada yapılıyor demek ki. Atlama oluyor mu? Demek ki atlama Başka var mı Twitter mesajı? Olmaz mı ya? Hiç yok. Nasıl yağıyor Oktay? Erdem Bey. Programa geç başta bir potkır dinleyici laf soksun. İki suç. Her gece gagalarda gez. Sen misin Erkan Can'a bilet isteyen diye. Ver. Erdem Bey. Ver Erdem Bey. Yazdırıyoruz. Ver Erdem Bey. Alo. Günaydın efendim. Nedim, filmin filmin adını da bir söyleyelim ya. Toprağın Toprağın Günaydın, Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz biz? Kimle görüşmeyi arz ederdiniz açılır. Oh, oh, oh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz programımıza. Ne yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim size. Ulaşmaya çalışıyordum. Yeni yayın döneminizde başarılar dileme yalakalanı kimseye bırakmadık. Estağfurullah. E, sağ olsun, canım, olur mu hiç? Çok sağ olun efendim. Sağ olun dinleyicilerimiz kendim. laflarını sokarak en güzel şekilde kutladılar yeni yayın dönemini. Ben de naçizane küçük bir katkıda bulunmak istedim. Buyurun efendim. Şu hani e, Ayı Teddy ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Buyurun efendim, dinliyoruz. İsmin nereden geldiğini bilir misiniz? Bütün oyuncak ayıları Amerika'da Teddy Bear derler. Valla bir konuyu da ben biliyorum ha. Sizin bildiğiniz ilk defa bir şeyi biliyorum. <gülüyor> Sizi tebrik ediyorum, o zaman sizden dinleyelim. Bu cahillere anlatın siz ama. Hayır, hayır Ege Bey'den Ege, dinleyelim. Ege sen, senden dinleyelim, buyur. Bu Teddy Roosevelt beyefendinin hikayesini. Bravo. De. Bravo! Amerika'nın iki tane Roosevelt Başkanı var biliyorsunuz. Bir tanesi... Tatar Roosevelt. Bir tanesi de şu an İkinci Dünya Savaşı'nın felçli Franklin Delano Roosevelt. Evet. Şimdi bu adam birincisi avcıymış aslında. Ee, ve e, av e, partileri düzenlermiş yapacak işleri olmadığı zamanlar. zincirle ağaca bağlı bir iyi göstermişler başkanım vurur musunuz diye. Bu da avcılığın temel kuralı ava bir kaçma şansı vermektir. O yüzden bağlı bir hayvanı vuramam demiş. Bu da çok büyük yankı uyandırmış. Tabii propagandistler bunu çok güzel kullanmışlar. Sonra bütün bunun adına oyuncak ayı çıkarılmış bir tane. Ve Teddy Bear demişler ve Teddy Bear olarak kalmış. Yani bir Amerika'da başkanın adını ayıya vermek o kadar sıkıntı değil değil mi? insanlar? <gülüyor> bizim, <gülüyor> hapislerde bizim, sürmemişler sonra. Bizim dilimizde ayı hakaret unsuru olarak kullanılıyor. Batılılarda ayı güç sembolü falan olarak. Bak California'nın sembolü ayıdır ya. Grizzly Evet, evet doğru. Yani bizde biraz ayı şey oluyor. Küzafet yani. Valla bana da böyle dediklerin benim de hoşuma gidiyor yani mesela Faizcim ayı gibisin dedikleri zaman en son ne zaman dediler teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle neye <gülüyor> Faizcimli konuşuyor onu sana diye yani. herhalde ayılarını görünen <gülüyor> bir samimiyet de oldu bir <gülüyor> samimiyet mi de oldu evet yani ne ne oluyor yani <gülüyor> Fahir Bey ayı gibisiniz size <gülüyor> olsaydı daha güzel. <gülüyor> Aslında e, hayvan bahçesine gittiniz mi bilmiyorum. Kastamonlu bir arkadaşımla hayvanat bahçesine gitmiştik de orada bozayı memleketi Kastamonlu diye yazıyordu. Önünde fotoğrafını çekmeye kalktım. Aramızda küçük bir sürtüşme kaynağı Aslında oldu. Aslında ayı kadar da güzel hayvan var. Vallahi mı Çok ya. güzel bir hayvan ayı. ayı. candır ya. Ayıların kafesi de çok güzel Ankara hayvanat bahçesinde. Ama çoklar onlar. Hakikaten evet. çok. Zebra dediğin 2-3 <gülüyor> tane var. Ayı bayağı kalamıyor. E ne yapıyor? Ayılar örgütleniyor diye mi sürç yani? Ay, bütün akrabalarını örgütlensin şey de öyle bir şey olmuş yani. Peki efendim çok ben teşekkür ederim. ederiz Tercettin Bey. teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bol bol davetiye verdik ama hala verecek davetiyemiz var. Ne yapacağız ne diyeceğiz sevgili. Valla Goran şey e kalmamış davetiyemiz. Şu anda kırmızı şu anda. yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Toprağın çocuklarına var davetiyemiz. Ya şu portatif iPad çok güzel bir alet ya. Portatif bilgisayar abi. Günaydın efendim. Alo merhaba. Kimle görüşürüz efendim. Merhaba Tuba ben. Tuba Hanım hoş geldiniz. Öncelikle siz Sağ olun neredesiniz Tuba Hanım? İşte anda. Nereye ne tip işiniz var Tuba Hanım? E, mimarım. Mimarsınız değil mi? Gene topuklularınızla geziyor musunuz? E, yok, kuvvetlerimle geziyorum bugün. Öyle mi? Topuklu Tuba. E, topuklu Tuba. Evet, evet. Takur topuklu evet, Tuba. Evet. bahçeden, <gülüyor> evet, bahçeden konuşuz. Evet, aynen öyle. Evet. <gülüyor> Yine kaçtım patronların indi aşağıya? <gülüyor> Hala aynı patronla mısınız? Ay, evet. Ay, evet vallahi bir değişmedi gitti. Sattıramadığınız şu şeyi dükkanı. Siz seviyor musunuz patronunuzu Tuba Hanım? Bayılıyorum bayılıyorum. O da seviyorum. size bayılıyor mu? ciddi yani bunu bu kadar abartılı cevap verdiğiniz <gülüyor> için emin olamıyorum. Yani e, ne, yoksa sorgulamayalım yani, mı bunu? Dinliyor mudur? Ya yani, çok üstü sorgulamayalım bu kadar. Peki yeterli biz aldık cevabımızı da. Patronunu sevenlerle konuşalım bir günde ya. Çok evet, az, onlar çok az. 2-3 telefon alırız bitiririz programı. <gülüyor> yani, yani sevgiliniz ya, yani bugün bu kadar geldi diye sonraki, Evet, Uzun bir program olmaz diye düşünüyordum. Tuğma Hanım sinemaya ya gitmek ister misiniz? Ben sanatçı çok isterim de gözünüzü yollarda bıraktınız. ya. Size hem çok mutluyum geldiniz hem de çok kızgınım. İçer tadil yaptınız diye. Bu ne kardeşim? <gülüyor> Şey mi yani bize vurup ondan sonra ağlayarak sarılmak mı istiyorsun? <gülüyor> ya galiba ya böyle ay, çok ya, evet, ayılar diye bir de. <gülüyor> ayılar diye öyle vurup <gülüyor> Hayvansın anlıyor musun? Hayvansın. <gülüyor> ne oldu sizin de hoşunuza gitti bakıyorum bir dakikada. <gülüyor> ya gerçekten bugünü bekliyorduk. Gerçekten çok mutluyum sesinizi duydum. Ya gerçekten sabah ne sensiniz? Ama Aman Tuba Hanım siz bizim size. sabah neşemişsiniz. Olur mu öyle şey lütfen yani. Ay, Sizin topuklularının sesinizi duymadığımız zaman valla aylar nasıl geçmek bilmedi ya. Değil mi Oktay ya. o Temmuz'da bir krize evet girdi. Hiç... Bana topukluları giydirdi Oktay. Öyle yürüttü öyle, yani. Ses çıksın. Gözlerimi kapattım ve sanki siz yürüyor musunuz gibi. <gülüyor> aynı Ay, Merak etmeyin ben tekrar, tekrar size yankıl yaparım sesi. Tamam Burada bundan sonra daha. babetlere paydos. Çünkü o da protesto etmek <gülüyor> için tahmin ediyorum. Babetlere döndü. B Artık evet, o, evet, kötü evet. günler geride kaldı Tuğba Hanım. Sizin için Hiç zaten tamam, köşe tamam, yapacağız. Evet. Babete dönenlerdi. Çok <gülüyor> Ay, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Sağ olun Tuğba Hanım. Evet beni hangisime yolluyorsunuz? Sizi patronunuzla <gülüyor> beraber ayit Teddy'e yolluyoruz. Patronunuzun <gülüyor> adı ne? Yok onu söylemeyeyim şimdi. Birkaç <gülüyor> tane mi patronunuz yani var. Bir <gülüyor> <Evet>, iki <gülüyor> tane Evet bir sürü patron var bizde. Tamam. O zaman istediğiniz bir patronunuzla iki kişilik davetiyeniz hazır. Teddy. Tamam teşekkür Ne zaman Ayı Teddy filmi Fahir? Çok teşekkür ediyoruz. Sağolun. <gülüyor> Panomuza bizden daha çok hakimsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederiz. Evet, ne demek ne demek. Sağolunuz <gülüyor> efendim. Hoşçakalın <gülüyor> o zaman yine görüşürüz. Oldu hadi görüşürüz tamam. Bu arada ilk gün heyecanıyla programın bitiş saatiyle portatif bilgisayarımızın şarjını eşleştiremedik. <gülüyor> o yüzden programın bitimine 20 dakika olmasına rağmen portatif bilgisayarımızın %2'ye indi. Yani <gülüyor> yapacak bir şey yok. Yapacak oktan. bir şey yok. Ne yapalım affetsinler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Espriler şakalar devam ediyor sevgili san severler. 9:50 saatimiz pazartesi sabahında yeni yayın dönemimizin ilk programında. Stüdyoda yapayalnızım çünkü değerli arkadaşlarım kahve kaynatıyorlar ve koşa koşa gürültü yaparak stüdyoya geliyorlar. Hoş geldik geldik geldik. Çok bu da, bu da çok çok fena çok. Yani ilk çetinemez Yani şu anda Pertoş Pertoş biz yedincilerde e, programda şey demiştik ya e, birbirimizden tiksindik çok konuşmadık programda. <gülüyor> Sebepleri ne açıyor herhalde. Hepimiz anlıyoruz yani. Herkes kendine göre bir şeyler bir koyar. Bir şeyler etmez. çıkarsın. Evet, bir günün ilk programında yedik gibi bir şey yani. Ama Hı -hı. E, şu anda portatif bilgisayarlardaki e, şarj durumumuz şarj 0 olduğu için olmadı. ben elimdeki e, şeye bakıyorum. Yazılara mi? bakıyorum. Goran Bregovic davetiyemiz tamamen bitmiştir. O evet onu kırmızı vermişti. Erkan Can Toprağın çocukları filmine <gülüyor> Erkan Can Toprağın çocuğu Erkan Can gibi <gülüyor> oldu. Olmaz. Erkan Can'ın yönettiği Toprağın çocukları filmine Erdem Bey de oynamadı mı yani? açıkta oynasaydı tamam Kral, önünde ben değil miyim kardeşim demiş. Film ama önünde geçiyormuş. Ondan sonra Tedi, Tedi, Tedi bildiğimiz ayitedi. Şenay Hanım Teddy. Trabzon'da olduğu için ben katılamayacağım Pas dedi. Has hakkını kullandı. Tabii diyoruz. Bey e verdik. Beyza Hanım'a verdik. Tuğba Hanım'a verdik. Hı hı. Başka var mı daveti? Kaç oldu? Yok. 4 ee, artık Ama canım kalanları olduğundan... da şey yapalım aman Twitter'dan Yürütelim bu işi. Madem davetimiz var elimizde kalmasın vebali boynumuza oluruz. Davetiğimiz var ama normal. şarjımız yok Ege. Doğru. Şarjımız yok. Yok neyse. Nereden bakacağız? Şey Oktay'ın portatif bilgisayarının şu anda şarjı bitik. Nereden bakacağız? Ne kadar teknoloji gelişirse gelişsin abi bir enerjiye bakıyoruz. Satsuma. <gülüyor> ben onun içine biraz da e, lime, şey yaparsanız. <gülüyor> Toprağın Çocukları filmi e, Perşembe günü. Peki Teddy Bear ne zaman? Dedi dedi. Perşembe. perşembe. Toprağın dedi. Çocukları ne zaman? Toprağın bu akşam. Ha, bu akşam mı? Galasıymıştı. Galası. İlk defa izleyecek bunu yani istemiştim. yani ilk herkeslerden önce. Demk Herkes de, aa topran bimkali... Çocukları filmi varmış ya Erkancan falan derken pardon da de, biz onun galasına gittik diyecekler. Erkancan yanımda oturuyordu diyerek. Hiç. Evet, ee, neyse ya kalanlar da bizim olsun olmadı. Onu Twitter'dan, Miviter'den bir şekil Bir şekilde halledilir. Bir şekilde halledilir. Tabii, aynı şeyi farklı şeyi bir şekilde, gibi söylüyoruz ya. Abi onu <gülüyor> tamam, güzel. Twitter'dan, tamam. Tamam, onu Anladım. Twitter'dan vereceğiz, tamam artık. Onu bağladık, bitti yani. Bu konu dönüp dolaşıp gelmesin önümüze. Ama dinleyicilerimiz şaşırmasınlar. Bir gün de Facebook'tan bir şeyler vereceğiz. Neden derlerse orada Facebook'ta sayfamız var. Facebook.com, burap. Modern Sabahlar adresinden bizi bulabilirler. Orada, e, Vırapınız etli mi, mi, yoksa tavuklu mu? <gülüyor> <gülüyor> tavuklu sandviç, vırap diyoruz. Ve personel tiplemeleri de bu. Sese, <gülüyor> sese. Bombası Hadi olacak? Adeta bir sülahiden boşalan yağmur gibi eskiller gelecek. <gülüyor> Telefonu ha. da Hadi en son son mu? En son son. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Fikriye ben. Fikriye Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ee, tara pürçek Kara, pürçek Kara pürçek tarafını soruyor. Kara pürçek mi? Kara pürçek tabbesi, canım. Evet. evet. Tiksindiniz mi bizden <gülüyor> Fikriye Hanım? Efendim? Tiksindiniz mi? Anlamadım. Ama Fikriye Hanım beşinci kez tiksindiniz mi? <gülüyor> ya biliyor musunuz burada çekmiyordu o yüzden. Bir de araba seyir halindeyken sıkıntı oluyor. Araba sizin sıkıntı mi? Sıkıntı olmadı abi. <gülüyor> sizin mi araba? <gülüyor> Yok ya şirketin, şirketin arabası. Şirketin arabası. Bizim programı evet. da herkes şirket arabası. Vallahi kaç, kaç numaradayız evet. bu arada Fikriye Hanım? Ee, üç numaradasınız. Ya bir iki de ne var Allah'ın adını verdim bir Vallahi, iki de. Bir de Virgin biri eklemiş. Hı -hı. E, Kim biri size? eklemiş? Biri eklemiş yani ben ellemedim. E, siz elliydiniz. Arabayı siz kullanmıyor musunuz? Ben sizden bilirim. Abi şirket evet. arabası ya. Ha onlar Mesela abi. Olabilir. İki dede Poison bir, bir şey var onu da bilmiyorum bakın dinlemediğim için. Üçte de, de siz varsınız. Ya bir, onu bir kaydırın ya. Gözünüzü Allah aşkına kurban Hadi olayım dinleme. ya bizim. Hadi dinliyorsanız zaten bir şey demem ama. Ya yani dinlemediniz radyoyu 1-2'ye niye koyuyorsunuz Onların ya. üst yani şey yapmayın onları silin demiyorum. Bizi oraya onları bu tarafa. Becaiş yani. ya yani becai yani. değiştirme gibi bir şey tamam hiç sıkıntı değil ilk durumunuz mu mu mu mu mu mu mu Evet bugün sizin mu mu mu mu mu mu mu mu evet. mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu nerede, nerede, mu mu mu mu mu mu Demek bu, ki bizim başımıza oldu. bir şey mu mu mu mu mu mu mu nerede, nerede, mu mu mu mu mu mu mu mu İyi bir şey olur mu? Olmaz. Biz dua ediyoruz size bir şey olmasın diye. ne yani, evet. kadar güzel. Ne zamanlar ediyorsunuz duanızı? Doğumdan beri. Çok teşekkür ediyoruz. Peki. Vallahi ben Peki. çok. Geldim <gülüyor> diyor ki. Bir şey olduğunuz <gülüyor> için <gülüyor> diyor. 3 kişi olduğunuz için birinizle bir şey olsun mesela öldü. <gülüyor> <gülüyor> mesela öldü. Diğer ikisinden duyarız o zaman. 3'üze birden <gülüyor> bir şey olmaz <gülüyor> diyoruz. çünkü. Ya, yani. Zaten üçümüz o yüzden ayrı ayrı arabalara biniyoruz. Fikri Hanım, <gülüyor> telilere gitmek ister misiniz? <gülüyor> Diye gidiyorum zaten. Başka arkadaşınızdan kazandım. Arkancana gidemez miyim? Erkancan'a yollayalım. Erkan canın sağ olsun ya. Fikriye hanım. sayısını sağ olsun. Erkancan yaz. Yani ne kadar işte görüyorsunuz. Şimdi sizi dinliyorum, başkalarını dinliyorum. Sonra hediyeler kazanıyorum. Gay gayet sadık. Hayat size, size güzel ya. Vallahi. <gülüyor> Fikriye Hanım. Kara evet, pürçeklerde tarafımız... de bele bele eğleniyorsunuz. Araba da zaten şirketin. Ooo! <gülüyor> Gerçekten öyle. Geçenlerde de yine başka bir şeye katıldım sizinle beraber. Yani ekibinizle beraber. İyi ki varsınız diyorum. Fikri, <gülüyor> Fikri Hanım soyadınız Hanım... ne? Ben hemen bir onu öğrendim değil mi? Pardon? Soyadınız. Eren. Fikri Hanım peki her yerden böyle kazanıyorsunuz. Aşk hayatında da şansınız yaver mi gidiyor? Hayır. Hadi canım. Vallahi adam beni üç ay ay üç yıl oyaladı sonra gitti başkasıyla evlendi ya affedersiniz şerefsiz diyebilir miyiz siz onu oyalamışsınız yani o zaman ben daha farklı şeyler söylüyorum adamın evleneceği kadın varken sizi oyalamışsınız adamı ay evlenme evlenme dur bir dakika işi halledelim tamam. ay o beni oyaladı ya ben evlenmeyeceğim evlenmeyeceğim diye Nasıl siz evleneceğim evleneceğim dediniz mi ben evlenelim dedim. O da dedi ki evlilik bana göre değil dedi. Sonra ben de yedim tabii bunu. Ben tamam dedim, razıyım dedim. Sonra gitmiş adam başkasıyla evlenmiş. Ne kadar, esnada, ne kadar aradaki... zaman geçiyor bu arada? <gülüyor> Gidip ama yeni gelene deseniz evlilik buna göre değil. Sen çok hata yaptın. Hemen şey... mi oldu bu? Nasıl oldu? Bilmiyorum yani işte ben e, Ankara'dan ayrılmak üzereyken başkasını bulup evlenmiş herhalde. Yani çok detay bilmiyorum ama... Siz sevgili evlenmiş... değil miydiniz hanımefendi? El alemin adamını şey diye sorarsanız tabii o da der yani mesela sokaktan <gülüyor> be ben evlenmiş. ya yani ben düşünmüyorum diyeyim sonraki daha başka bir kadınla evlenir. 3 <gülüyor> yıl beraber olduk diyor Fahir. Ya 3 yıl beraber aynı bina ya adam oldu. siz terk mı? etmişsiniz galiba adamı. Hayır ben terk etmedim. O Giride... terk etti. Ankara'dan... Nasıl konserine git... gittik biz işte. Ne konserine? Ne konserine? Zakkum. Eee? Hem de nerede? Her Şimdi zakkum. her şey. Şimdi oturdu. Şimdi tabii. oturdu. Zakkum <gülüyor> konseri. <gülüyor> ama yani. Ben en başta anlamadım çünkü. Nasıl oldu yani diye ama. Biz her Zakkum konserine gittiğimizde kavga ediyorduk tamam mı? Adam beni kıskanıyordu Yusuf da. <gülüyor> Yusuf da yani. Kıskanamayacak Z Yusuf. gibi değil Yusuf, yani. Yusuf dediğiniz Zakkum Yusuf mu? Evet Zakkum Yusuf. <gülüyor> tamam. Ama sen her zaman Kavga ediyorduk. En son kavgamızı yeter artık dedi. Terk ettilerim. Sonra 3 ay sonra geri döndü. Ben de Ankara'da ayrılıyordum o zaman. Hı -hı. Ondan sonra öyle. Sonra bir baktım 3 ay sonra evlenmiş <gülüyor> Adam Ankara'da ayrılıp kara pırşeklerim <gülüyor> Kalıplı çektlere taşındım. Burası Ankara değil çünkü görmenizi istemem ama. Yok. <gülüyor> e gittiniz mi sonra Zakkum konserine hiç ayrıldıktan sonra? Evet gittim. Ne yapıyor Yusuf? Ne dedi size? Yusufa son seydiniz, Yusuf, i̇yi, iyi, Yusuf Kızım bana göre fark etme falan demedi mi? <gülüyor> ya öyle demedi. Işte. Kızlığımızla konuşmaz yüz. Boncuk dağıtıyor. Dağıtıyor mu? Ha o kaç boncuk dağıtıyor? <gülüyor> Ya yüz kütüyo. Hayır. 25. İyi, yüz. İyi. Bir sıfat vardı ama sayısı sıfatı değil. R. <gülüyor> i̇şte bu saat sen de gene gideyim diyorum falan filan. İyi yaparsınız efendim. Bir de Erkan'ın canlı şansınızı yeneyim bu Hadi kısmet. <gülüyor> Yusuf olmadı Erkan. Yani. Ya işte kim olursa. Artık değil. Olmadı Hayt Edi. Öyle değil. <gülüyor> en hayırlı kısmeti bulacağız Fikriye Hanım size. <gülüyor> en hayırlı kısmet daha çıkmayandır. Bak daha ilk programda konuştuk sen, sen, bunu. Sen, bu sene sen. bu işi bağlıyoruz. Gerçekten. Valla evet, programı anla... programın ana görevlerinden biri Fikriye bir Hanım'a daha... evlenilecek adam bulunacak. Bu... Adamın Oley. dibi. Oley. Bir yıl içinde bunu halletmeniz lazım. Kaç... Sonra... Bir yıl sonra kara pürtekte olmayabiliriz. Kaç yıl içinde? Bir yıl, bir yıl içinde. Bir İlk İlk için. yıl içinde. Valla bizim yıl içinde halletelim. Yani. <gülüyor> bizim de yani bu sezon sonuna kadar <gülüyor> yayın dönemini bitirinceye kadar böyle bir şeyimiz var yani. Hedef koyduk kendimize. Bakalım kaç Zakkum konseri göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. bu yayın döneminde kaç Zakkum konseri göreceğiz bakalım. Yusuf Bey'den de? destek alacağız. Zakkum Yusuf. Lütfen al, yani bir destek el atın. Peki çok teşekkürler Fikriye Hanım. Görüşmek üzere. Teşekkür Hoşça teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. şakalarla programın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yeni yayın dönemimizde asla vazgeçmeyeceğimiz bir prensibimiz var. Onu yeniden kuruyoruz. Programımız 10 dedi mi bitecek. Yarın sabah yine sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bugün mükemmel bir gün olacak.